Açıkkastı. Kainat, bugün 9 Mart Salı, yıl 2010, ay 3, gün 68, Kasım 122 1431, Hicri Rebü'yle evvel 23, 1425, Rumi Şubat 24 Bağbudama, kalem aşısı zamanı Fırtına Günün tarihi, 556 yıl önce bugün, 9 Mart 1454'te ...Amerika'nın Uzak Doğu veya Hindistan olmadığını, yeni bir kıta olduğunu keşfeden Amerigo Vespucci doğmuştu. Vespucci'nin yaptığı keşiften sonra yeni bulunan kıtaya kendi ismi Amerika verilmiştir. Şair Eşref, 1901'de bugün Gördes makamlığı yaptığı sırada yıkıcı icivleri yüzünden tutuklanmıştı. Eşref'ten bir dörtlük. Padişahım bir drahta döndü kim güya vatan... Daima bir baltadan bir şahı hali almıyor. Gam değil ama bu mülkün böyle elden çıkması, gitgide zulmetmeye elde ahali kalmıyor. Yemek listesi gün 68. Sebze çorbası, etli karnabahar, pilav, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi I'm uh, not herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete açıldı haftanın ikinci Açık Gazete programını yapıyoruz. Ömer Madra abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet açılış parçamız Bahtan adapte edilmiş Baht'ın bir bestesinden adapte edilmiş olan A White Shadow Of Pale adlı çok iyi bilinen bir şarkı Rockle Haram grubundan dinledik. Grubun gitaristi Robin Trowell bugün doğmuştu Lond Londra'da. İngiliz bir grup zaten. Ve 1960'larda adam akıllı büyük başarıları da imza atmışlardı. Ona da bir günaydın demiş olduk. Saatli Marif takviminde Şair Eşref'in tutuklanma yıl dönümü 1901'de ...gördes kaymakamı olduğu sırada... ...yıkıcı hicivleri diyor. Yüzünden diyor. Hicivler yıkıcı olabiliyor demek ki. Özü gereği. Evet. Güzel bir şeydi. Onun dışında da saatli marif takvimini verdiği... ...hoş bir şey vardı. Bu da Amerigo Vespucci'nin doğumunu... ...556 yıl önce bugün... ...1454'te. Şimdi... Amerigo Vespucci Amerika'ya adını veren adam, kendi keşfetmemiş olsa bile bu, bugün bütün dünyada en çok adı geçen isim o herhalde yeryüzünde. Amerigo'dan daha fazla kimsenin adı anılmıyordur sanıyorum. Evet, ama ne anıldığı da pek bilinmeyen <gülüyor> insanlardan biridir büyük ihtimalle. Hani Kolomb'un altında ezilmiş ...diyebileceğimiz bir karakter değil mi Vespucci? Bir aşk yılgınıymış meğerse. Öyle mi? Evet. Eduardo Galeano'nun Aynalar Kitabı'ndan okuyalım. Sel yayınlarından çıktı. Türkçe Süleyman Doğru. Amerigo için şunları söylüyor. Ressam Botticelli'nin Venüs'ün adı Simonetta'ydı. Venüs'ü malum çizen Botticelli resmeden diyelim. Floransa'da yaşıyordu. Ve Amerigo Vespucci'nin bir kuzeniyle evlenmişti. Aşkta şansı pek yaver gitmeyen Amerigo ise acısını gözyaşlarında değil, denizlerin tuzlu suyunda boğdu. Denizleri aşarak bugün kendi adını taşıyan topraklara ulaştı. Gökyüzünde hiç görünmemiş yıldızların altında Amerigo ne kralları, ne malları, ne de kıyafetleri olan ve tüylere altından daha çok değer veren insanlar buldu.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 İncil'in her dediğine sorgusuz sualsiz inanmıştı. Ancak burada gördüklerinden sonra bir daha asla Nuh'un gemisi hikayesine inanmadı. Zira bir gemi ne kadar büyük olursa olsun, buradaki bin değişik renkli ve bin değişik ötüşlü kuşun ve sayısız türdeki olağanüstü böceğin, böcekçiğin ve mahlukatın sığacağı denli büyük olamazdı. Amerigo Vespucci'nin, bir Aynalar kitabından anması. Galeano'dan dinledik. Ona da bir günaydın diyelim. 556 yıl sonra günaydın Amerika. Evet, bugünkü gazetelerde <gülüyor> ve bütün televizyonlarda tamamen tabii ki deprem. Elazığ'daki deprem var. 6 büyüklüğündeki depremde 51 kişinin öldüğü. 74 kişinin yaralandı. Yaralılardan 40'ın taburcu edilirken, ölümlerin meydana geldi. Altı köyde yıkılan evlerin kerpiç olması dikkati çekti. Diyor bir haber var. Ve Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre, depremi merkez üssü Karakoçan ilçesi Başyurt beldesi idi. 25 kilometre altında meydana geldi. Sarsıntı yaklaşık 1 dakika sürdü. Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Erzurum ve Diyarbakır'da da hissedildi. Depremde özellikle merkez üssü olarak belirtilen Okçular köyünde 15, Kayalık köyünde 4, Yukarı Kanatlı köyünde 3, Göçmezler köyünde 4, Yukarı Demircide 15 Ko Kovancılar Devlet Hastanesinde 10 olmak üzere toplam 51 kişi hayatını kaybetti. 34 yaralı halen tedavi görüyor. Tedavisi tamamlanan 40 deprem zedeninde taburcu edildiği haberleri var. ve Depremin ardından bölgede 110 artçı sarsıntı büyüklükleri de 2.3 ile 5.5 arasında değişen 110 artçı sarsıntı kaydedildiği de belirtiliyor bakanlık değiştirmiş ve şey söylemiş. 57 diye bildirilmişti dün ama Sağlık Bakanı daha sonra ölü sayısını 51'e 51, e 51 e çekti. Çekti evet. İstanbul'un ciddi deprem riski taşıdığı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelmiş durumda. Fakat asıl tabii bütün gazetelerin bu Özellikle en çok söylediği şeyin kerpiç katil bulundu. Katil, uşak. Genellikle öyle oluyor zaten. Özellikle depremlerde. Bu sefer de kerpiç hepsi deprem değil, kerpiç faciası diyor mesela. Elimizdeki bütün gazetelerde hemen hemen ya manşet ya da sürmanşet manşet olarak kerpiç baş aktör olarak bulunuyor. Başbakan da galiba telaffuz eden, erken telaffuz edenlerden biriydi bunu. Hı hı. Deprem değil, kerpiç öldürdü. Şimdi deprem değil, kerpiç faciası radikalde. Bir de kelime oyunları da var. Spor basınından aktarılarak. Artık biraz e, normalin parçası olmasıyla herhalde ilgili değil mi bu? Yani işte birileri deprem oluyor, işte binalar yıkılıyor, ölüyor falan filan. E, bunun en güzel nasıl verebiliriz? Ve en dokunaklı nasıl olur? Bunun üzerine kurulu bir oyun. Ve zekice bu... bir kelime oyunu da Öyle gerekiyor. Mi? Ya tabii, tabii, evet. Mesela ee, altı kelimesiyle oynadık. Altılı olmak zorunda bu seferki. Bir de kerpiç kelimesini kullanırsanız altıyla kerpiç'i birleştirdiğinizde ideale doğru, hani ideal oranlamalara doğru gidiyorsunuz. Vatan altının bile altında kaldık. Demiş ki kerpiç'i kullanmadığı için bence gidişattan not kırmak mümkün. Evet, posta kerpiç faciası diyor. Klasik bir başlık, kaliteli, yılların eskitemediği. Ee, taraf benim köyüm yıkıldı diye bir manşet atmayı tercih etmiş ee, galiba farklı olma durumu diyebiliriz bir miktar en azından. Evet Fırat Alkaç'ın haber, belki de kendi köyüde. Evet. Olduğu için ailesi kurtulmuş ama canından can aldı diye tabii o çok tabi kendi ile ilgili olması açısından özel bir durum yani. Elazığ'da 51 kişinin yaşamları deprem yaşamları depremde yıkılan kerpiç evlerin enkazı altında bitti. Ailem yaşıyordu ama canlarından can gitmişti diyor. Fırat Alkaç. Evet. Zaman gazetesi kerpiç evler mezar oldu diye vermiş. Cumhuriyet gazetesi 5.9'a 51 kurban demiş. Ama üst başlığında kerpiç var onun da. Elazığ'da deprem evlerin kerpiçten yapılmış olması nedeniyle çok can aldı diyor. Yani sebep sonuç ilişkisi yapılan evler ve o evlerin... Kerpi Malzemesi. Evet. Malzemesi. Ilgili. evet. Akşam gazetesi... ...kerpiç altında kaldık demiş ama bunu rakamla vermiş. Kelime oyunu yapıyor yani. Altı, en iyi rakamı. başlıklardan biri diyebiliriz herhalde. Değil evet. mi? Hem altıyı rakam olarak kullanabilmesi... ...hem kerpiç kelimesinin manşette geçmesi sebebiyle. Günlük gazetesi göz göre göre cinayet deprem demiş. Deprem böyle yeşil kırıklı parçalı yazılmış. Evet Yeni Şafak'taki bence... ...bugünün doğru oluyor... ...sürmanşet olarak çünkü... ...soyutlamanın soyutlamasını yapabiliyor. Yapmış. Evet. Kerpiç depremi demiş. Yani sonuç olarak depremi de... ...metafor olarak depremle anlatan... ...ilk gazete olmuş. Onları Böyle ayrıca, deprem kendinden öte bir anlam ifade etmenin ötesinde... ...artık kendinin yerine... ...ikame edilebilir hale de gelmiş, gelmiş oluyor. oluyor. Evet. Bu yani dünyada da... Kolay kolay yapılabilecek bir soyutlama düzeyi değil. Kerpiç depremi. Zor ama anlayan için değerli diyelim. Star gazetesi kerpiç öldürdü demiş. E, Mer öldüren kerpiçmiş. Bunu öğreniyoruz Star ganda evet. işte. Katil uşak gibi katil. Kerpiç. kerpiç. Hürriyette kerpiç yok. Sekiz yani şiddetinde yıktı diye çok bilimsel olarak nasıl yorumlamamız gerektiğine... Onu Karar bilmiyorum. veremediğimiz bir şey var. Çünkü altı. Altı büyüklüğündeki deprem diye. sekiz şiddetinde yıkım Yıktı yaptı. diyor. Bilmiyoruz. Başka hiçbir yerde rastlamadım. Belki doğrudur, belki değildir. Fakat altta da kerpiç yapılanmanın faturası ağır oldu diye başbakana bir gönderme Ama yaparak. Ama yani sekiz şiddetinde şey... bir deprem olduysa bu altı şiddetindeki deprem. O e, burada... kerpiçin önemi kalmıyor. Evet. Bir karışıklık aromantikta. Yani. Milliyet sürmanşetten vermiş kerpiç yuttu. Demiş insanlar uykusunda yakalayan altı büyüklüğündeki Elazığ depreminde kerpiç evler kumdan kaleler gibi yıkıldı toprak altına kalanlar boğularak can verdi diyor. Sabah gazetesi de gene altı kelimesiyle tıpkı spor sayfalarının spor medyasını yaptığı gibi bir kelime oyunu yapmış ve üstü kerpiç tırnak içinde tek tırnağı almış 6.06 ölü diye okumamız gerekiyor. Başarılı ve şiirsel diyebiliriz herhalde. Habertürk 6'lık deprem 51 ölü 74 yaralı fukaralığın bedeli demiş. En azından kerpiçi değil e, başka bir evet. e, zanlıyı öne çıkartıyor olması gerçekten önemli. Bugün belki de en çok bize göre, en göre hedefe yaklaşan denizli. o olmuş Yok, gibi. Evet, Hemen önemli. altında kerpiçin faturası Erdoğan ağzından verilmiş. Erdoğan kerpiçin faturası olduğunu söyledi. Evet bugün gazetesi kabus 144 yıl sonra döndü diye tarihsel bir kabus senaryosuyla geliyor. Deprem yüreğimize yine ateş ve korku düşürdü diyor ama kerpiç, kerpiç evler faciaya dönüştürdü diye bir alt başlıkla vererek o da ihmal etmemiş tabii. Referans gazetesi daha farklı bir yerden bakmış ağır hasarlı açıklamalar diyerek artık açıklamalara göz dikmiş diyelim. Hem Erdoğan Bayraktar'ın TOKİ Başkanı'nın hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın, hem Başbakan Tayyip Erdoğan ağır referansın değişiğiyle açıklamalarını manşete taşımış. Hemen altında da 11 yılda her, her 100 binanın ancak 5'i yenilendi diye bir haber var. İstanbul'daki binalardan bahsediyor. %95'inde herhangi bir değişiklik yokmuş her şey yolundaymış. Evet yani sonuç olarak... <gülüyor> Bugünün Türk Gazetesi'nin gerçekle teması en yakın olan gazete olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Evet. <gülüyor> ee, en azından hani mevzunun bu biraz şeye benziyor. İşte trafikte öldüğünüz zaman bunu trafik canavarına işte e, depremden öldüğümüz zaman bunu kerpiç evlere falan diye devam eden bir böyle dışarıda dışsal ya da görece dışsal bir koşula bağlıyor olmak e, herkesi rahatlatıyor galiba ama. En nihayetinde bu insanların niye kerpiç evlerde yaşadığı, oranın zaten deprem bölgesi olduğu falan diye devam eden süreç ve, e, sanırım devlete çıkarılacak bir fatura var gibi ama evet, hani şöyle değilmiş gibi bir anda. Yani şöyle oluyor böyle bir yorum yapmamız doğru mudur değil midir bilmiyorum ama <gülüyor> ben yapacağım gene de ee, içime gelen şey televizyonda da bu sürekli kerpiç nakaratını izleyip e, gazetelerde de karşımızda görünce ve 7 saat süren bir son dakika çerçevesi içinde diğer yani diyor bütün işler daima son dakika antetiyle veriliyor antet mi denir ne denir işte yan yazılar Hı -hı. Bir alt yazılar bir filan, çeşit. yani televizyonların sol ve alt çerçeveleri sürekli son dakikayla çevrilmiş neyse orada sürekli olarak bu kerpiçten bahsediliyor yalnız İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Naci Görür'e sordular. Efendim böyle diyorsunuz diye. Kanal D'de yanılmıyorsam. <Gülüyor> Mehmet Ali anda bu kerpiç deniyor. Ne diyorsunuz dediler. Yok öyle şey dedi. Her zamanki net ve e, dobra üslubuyla. Mevzunun bütünlüğü alakalı? görmemek hali ve tabii hızla böylece çözüm de üretilmiş oluyor. Başbakan çıktı. Yok. Kerpiç'te evet. korkunç bir hata var. Toki evleri yapacak. Dedi ve konu kapandı. Halbuki e, yani ortada katil kerpiç değil. Evet. Katil. E, yani ben mesela e, artık aziz mertebesine ulaşmakta olan annemle konuşuyordum. <gülüyor> Tek bir kelime söyledi bana bu deprem meselesini sorunca. Fukaralık değil mi dedi? Ya evet dedim <gülüyor> kimse bahsetmiyor yani. Bundan. Herkes kerpiçlerden <gülüyor> bahsediyor. Bina kalitesinden falan filan. Bir yandan da şöyle bir şey de var ki bu da çok ilginç bir diğer durumu bu kerpiç binanın. Kerpiç yapıdan kasıt burada soyutlama tabii. Ee, İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Mehmet Önal da demiş ki Elazığ'da son 20 gündür saydığımız 25 öncü deprem ana depremin habercisiydi. Bunlardan zaten devleti haberdar ettik Elazığ'da bir deprem geliyor olduğundan diyor. Onlar hani, kerpiç efendim kerpiç demişler değil mi cevabı? E büyük ihtimalle çünkü mesela Kadir Topbaş da hani geçen gün belediye başkanlığı kucağına düşmüş gibi bir davranış içinde bütün olan bir bitenle ilgili şeyi anlatıyor. Yani efendim binaların %70'i zaten çok kötü durumda. E ruhsatlı bina sayısı çok düşük. Şehrin hali felaket. E güzel de yani son 10 senedir belediye başkanı sendin. Niye şimdi bunları bana anlatıyorsun durumu çok garip bir durum. Herhalde İstanbul'da deprem olsa anlatılacak olan bu. İşte dikkatsizlik, ihmalkarlık öldürdü falan diye devam edecek. Ya biz bu kamuyu niye tutuyoruz anlayamıyorum ben. Hani boşuna rahatsızlık veriyorlar. Kimlik soruyorlar. İşte oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar falan ama iş kısmıyla ilgili pek... ...o bizim işimiz belli ki. Evet, şimdi Boş vakitlerde e bina <gülüyor> harcı yapmak gerekiyor bizim açımızdan. Yorum <gülüyor> gerekiyorsa bu doğrultuda... Gerekiyor galiba. <gülüyor> Bir de... Yurma Şimdi kerpiç diye tutturduğun zaman, mesela işte milliyet kerpiç yuttu diyor. Hı -hı. İnsanları uykusunda yakalayan finan diye devam Buradan ediyor. Ulan varacağımız yer, yer herhalde kaleler. eğitim değil mi? Bir de bir, önce hafifçe söylemesek bile bir, bu insanlar tamamen ah, cahil, ah. bilmiyorlar. Değil Hatta mi? biraz da aptalımsı. Yani Belki bir kısmı. Demiyorlar. Tam bunu evet. söylemedik diye evet. birileri çıkacaktır. Hadi Çünkü... onu geri alalım. En azından cahiller fena Evet, akıl edemiyorlar. Şimdi e, Önce eğitim, sonra... Sonra kerpiç. Kerpiç. Çünkü 500 milyon maaş. <gülüyor> hani neyden bahsediyoruz diye dönüp dönüp bakmak gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar hakikaten kerpiç evet. evlerde oturmayı sağlıklı ve organik diye mi tercih ediyorlarmış mesela? Şimdi diyor ki mesela evet, yani aynen böyle başbakanı alalım. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki bölgenin yerel mimari anlayışı kerpiç yapılanmadır diyor. Geleneksel olarak. bir tespit bu. Hı -hı. Binlerce yıldır hatta Hititlere kadar götürenler de var. Hititlere götürüp getirenler var çünkü Hititlerin evleri çok daha sağlamdı. Hititler e, 6 sıfıra dayanırdı. Bunlar 4 sıfıra bile dayanamaz diye devam ediyor. Peki oradaki kırılma kopuşma neden oluyor? O, onlar, onlar bizi ilgilendirmez e, eğitim, efendim. Eğitim. Eğitim eksilmiş HİTİT'ten beri. Evet yani HİTİT'lerin eğitiminin daha iyi olduğunu herhalde düşünmemiz gerekiyor. Peki şimdi bölgenin yerel mimari anlayışı kerpiç yapılanmadır. Bu kerpiç yapılanmanın da ne yazık ki bedeli ağır olmuştur diyor. Sanki ilk defa keşfediliyor. Ha yani Başbakan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı'na TOKİ Toplu Konut İdareleri Başkanı'na kadar Yetkililer tamamen <gülüyor> aa, kerpiç nedir bu kerpiç bakın şimdi size gösteriyorum. Dün televizyonlarda uzun uzadı anlatıldı kerpiçin nasıl yapıldığı neden yapıldığı saman olduğu vesaire diye devam eden hikaye. Yani, ve ondan sonra da yoklama yapıldı oturun hepiniz geçtiniz mi dediler. Hepiniz kerpiste. kaldınız bir kısmınız binanın altında diye devam ettik yolumuza işte yazık oldu tabii üzüldük. Ama ne yapalım işte kerpiçte oturulmaması gerektiğini bilmiyor musun kısmına geliyoruz. Evet yani referans gazetesinde kerpiç açıklamasına rastlamıyorum. Bugün referans da iyi. Evet referans Türk galiba bu konuyu bize göre en e, doğru perspektiften götüren iki gazete olmuş bugün. Evet yani ağır hasarlı açıklamalar demiş ve üç kişinin açıklamalarına yer vermiş referans gazetesi. TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar diyor ki İstanbul'da 7 milyon konut tehlikede. Bunu TOKİ Başkanı söylüyor. 7 konutlar tehlikede diyor. 150 yerde kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyor. Kendimizi parçalıyoruz. Muhalefet 10 tokat vuruyorsa iktidar 2 tokat vuruyor. Gece kalkıyor hırsımdan ağlıyorum demiş Erdoğan Bayraktar. Ben de. Sabah bunu okuyunca tabii üzüntüden ağlıyorum. Koca adamı gece hırsından ağlatıyorlar diye. Ne hırsı? Ben kaçırdım da başını. E muhalefet 10 tokat vuruyormuş, iktidar da 2 tokat vuruyormuş. Kime? Toki başkanına. Ha. İstanbul'da 7 milyon konut ha. tehlikedeyken adamcağız İstanbul'lu ve dünyalı depremden kurtulsun diye mi çalışıyormuş? Evet. Kamu hizmeti yani. Yalnız o değil, kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyoruz diyor. Ha, anladım. Metamorfoz. Para da kazanmaya çalışıyor mu? Ayıp değil çünkü yani. Hani serbest piyasa dediğimiz sistematik var. Kapitalizm yükselen değer, düşen bir değer değil. Ee, evet, yani Kadir da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'da, biz gerekli çalışmaları yaptık kamu binalarında, altyapıda, viyadüklerde, köprülerde ama vatandaşın yaşadığı bireysel yapılar maalesef tekniğe uygun olmayarak yapılan yapılar risk taşıyor demiş. Bu arada bütün hepsi için belediye harçları ödeyip e, takır takır tapusu alınmış binalarda oturan bizlerin bundan nasıl haberi olacağı, bu bina ile ilgili ne yapacağımız falan bunlar belediyeyi bağlayan şeyler değil. Sağ olsunlar kamu binalarını sağlama almışlar o zaman... En azından enkaz altında kalanların kurtulma ihtimali yükseliyor bence burada. Yine de bir iyi gidişattan bahsetmek mümkün. 30 bin kişi ölecek demiş yani Kadir Topbaş bizzat kendi ağzından İstanbul'da demiş, de, demiş, demiş. Ee, yani çok güzel Yoş da yani 10 sene geçti depremden. 10 senedir Kadir Topbaş bu şehrin belediye başkanı. Laleler gördük, çiçekler gördük, konserler gördük, sahneler gördük. Daha gördük bir sürü şey ama Hani köprü planları gördük, metrobüsler gördük. Bir türlü bu kısma gelemedik için. Belki evet. yeni dönemde bu yani deprem bu... işini ele alır mı? Seçilirse. Seçilirse alacaktır değil mi? Katil kerpiç. <gülüyor> İstanbul'da o da değil katil. Evet İstanbul'da başka. Bulacağız nasılsa işte büyük ihtimalle ah kontrolsüz yapılar efendim kafanıza göre bina yaparsanız altında kalırsınız diye fırça yiyeceğimizi hissediyorum ben. Yani evet Elazığ'da sigortalı konut sayısı sadece 300'müş. Hmm. İstanbul'da da 11 yılda her 100 binanın ancak beşi yenilenmiş. Yenilenmesi gereken yapıların %95'i yenilenmemiş. Kenteki konutların %70'i de depreme dayanıksız diyor. Şimdi bu konuda aslında... Ya, hakikaten endişe verici bir durum var. Yani medyanın da içinde olduğu bir genel aymazlık vaziyeti mi var? Ne diyeyim bilmiyorum. Yani Andrew Revkin mesela olası İstanbul depreminde 30 bin ölü diye bir haber yapmıştı. New York Times'da sabah gazetesinde Türkçe olarak da yayınlanmıştı pazar günü bu deprem haberinden önce ve e, Colorado Üniversitesi'nden sismolog Roger Bilham'la konuşmuştu. Yıllar boyunca dünya çapındaki en büyük depremleri incelemiş Roger Bilham, Bilham ve dünyanın hızla şehirleşen nüfusunun 100 yılın ortasına kadar 2 milyar daha artacağını söylüyor. Bu nüfus içinde 1 milyar konuta ihtiyaç var. Şehirlerde yaşayan insanlar az bilinen bir kitle imha silahıyla yüz yüze kalıyor evler. Evler birer kitle imha silahı diyor ki çok önemli bir şey. Aynı zamanda da İran'ın baş, yani bir de harita çıkartmış. Çok iyi bilen biri bilham. Tabi bakıyorsun ve işte çok güçlü bir deprem yani pardon güçlü çok güçlü yıkıcı ve felaket diye sıralanmış. Yıkıcı da yani yüz binlerce insanın yani on binlerce diyeyim. İnsanın ölmesiyle sonuçlanabilecek ve haddi hesabı olmayacak, maddi zarar getirecek şeyler. Önümüzdeki 40 yıl içinde %10 oranında deprem riski altında olan şehirlerin renklerle göstermişler. Tabii ki İstanbul'da var bunların arasında maalesef. Epey önemli şehir var. İşte Porto prince mesela çok güçlüler arasında yer alıyormuş. 2010 Haiti depreminden önce hazırlanmış bir depremdi. Halbuki Porto Prens daha da feci gitti. Şimdi şeyin Mustafa Erdik'le, yani Andrew Revkin'in haberinde diyor ki, Mustafa Erdik, profesör, Erdik'in ekibiyle 3 Türk üniversitesinden gelen araştırmacılar, bu, belediye ve hükümet için 2006'da yapılan master plan bu konuda atılan ilk adımdı. Bu tür planlarda Tokyo ve Los Angeles gibi şehirler dışında pek rastlanmaz diyor. Yani bir bakıma İstanbul büyük depreme hazırlanıyor diyor. Fakat çok ağır ve yönetmelikler filan da uygulanmıyor tabii. Yani <gülüyor> planın içerdiği tavsiyelerin yerine getirilmesinde zorluklar yaşanıyormuş. Çünkü politik baskılar yoğun, rant meseleleri var. Yaklaşan depremden çok işte trafik, suç, işsizlik ve diğer acil güncel sorunlarla uğraşıyorlar. İnşaat kanunları sıkılaştırıldı. Zorunlu deprem sigortası getirildi. Okulları ve kamu binalarını güçlendirmek için Uluslararası Kalkınma Bankalarından krediler alındı ama mesela işte şey yapılmıyor diyor yani eee esas itibariyle yönetmelikler doğru dürüst <gülüyor> uygulanmıyor. Ve İstanbul'daki mesela depreme dayanıksız yüzlerce okulu, önemli kamu binalarını ve 50'den fazla hastaneyi içeren güçlendirme çalışmaları henüz başlangıç aşamasında. 10 yıl geçtiği halde ve önümüzdeki 10 saniye içinde de Profesör Mustafa Erdik'in sözüyle söylersek önümüzdeki 10 saniye içinde de olabilir. 30 yıl içinde de olabilecek bir durumda yeterli olamıyor. Yani şöyle bir e, sorun var. Roger Bilham'la şeyin yaptığı sismolog Roger Bingham'la Demokrasi Now'dan Amy Goodman'ın yaptığı bir şey okumuştuk. Çok e, önemli bir şey söylüyor. Yani 5 tane temel mesele olduğunu belirtmiş. Yani Kaliteli bir temel atılması lazım. ...işte beton iskelet denen... ...bir tasarım lazım... ...çelik, beton İşte ...işte gevrek değil... ...böyle... ...başka türden bir... Süne, ...sünek çelik... ...diye çevrilebilecek bir şey... ...kullanılması gerekiyor diyor. Haiti'de mesela tamamen kırılgan... ...çelik kullanılmış... ...o yüzden çatır çatır... ...kırılıp gitmiş... ...daha nervürsüz galiba ya da üzerinde işte böyle e, o şeyler olmayacak küçük oluklar olan çıkıntılar olan çelikler kullanılması gerekiyorken hiçbiri yapılmamış dördüncüsü çimento kalitesinde yetersizlikler. Haiti'de son derece yaygınmış tabi şey de bilmiyorum durumu El filan ve çakıllı kumda da ...aggregate deniyor ona da... ...işte böyle köşeli çakıl... ...kullanılması lazımmış ki beton tutsun... ...halbuki denizden kumu taşıdığın zaman... ...pek onlarla uğraşılmıyor diye... ...şimdi 2000'den sonra... ...2000'den bu yana... ...depremlerde... ...650 bin kişi ölmüş... ...daha önceki... ...1980... ...öncesindeki 20 yıla... ...80 ile 2000 arasına... ...pardon bakıldığında tam dört kat katlık bir artış var ve şunu diyor Roger Bilhem de çok iyi bilinen bir şey tekrar tekrar burada bir daha söylemekte yarar var diyor binalar öldürür diyor insanı yoksa binalar işte kitle imhasıyla ha ne gelmiştir diyor büyük bir nüfus artış oldu ve Daima da tabi plakaların bulunduğu yerde, birbirine yakın olduğu yerde, İstanbul gibi yerlerde yerleşiyor. Hı. Bütün insanlar. Tarih boyunca da böyle diyor. O zaman da yapılacak şey deprem muhakkak olacak orada fay hatlarının üzerinde hatta. Fakat sağlam bina yapmak lazım ve özellikle de çok ciddi bir denetim altına alınması lazım diyor. Kerpiç, bina, kitle imha, silahı vesaire silahı bütün bunları bağladığımızda benim aklıma şöyle bir Metafor örnek geliyor hakikaten. Hani evlerin yoğun olduğu bir yerde... ...bir petrol dolum tesisi işletiyorsanız... ...bütün mahallenin ortasında... ...eninde sonunda bir arabanın freni patlayıp da... ...oraya çarptığında... ...günah petrol şirketine değil... ...arabayı çıkarmak çok mantıklı olmaz herhalde. Ya da en nihayetinde... ...bunun orada olmasını o güne kadar gözüman belediye... ...efendim petrol dolum tesisleri var şehrin içinde... ...biliyor muydunuz diye gelip bize dert yanarsa... ...biraz garip olur... Çok farklı değil gibi evet, geliyor bana. Evet tabii lafına benziyor. Yani şimdi mesela Karaçi'de, Tahran'da ya da başka yerlerde yeni yönetmelikler getiriliyor diyor. Ama hı hı. benim bildiğim kadarıyla bunlar uygulanmıyor ki. Başka tarafa çevir diyorlar. Çevir başını. Al şu parayı sen git bir benim için yemek ye deyip gönderiyorlar inspektörleri diyor. Ve bu her yerde de oluyor diyor. Rant çalışmaları var. Yani ne kadar peki düşünebilirsiniz diyor. İnsanlar bu kadar aptal olabilir mi? Yeterince gücü olmayan bir inşaat, kalitesli inşaat yapacak kadar. E, i̇ki bakımdan demiş yani bir tanesi para da kazandırır tabii diyor. Yani şeyle insan tabiatıyla istediğiyle ne yapılması gereken bilimsel gerçek arasında bir çelişki vardır. Hemen karede edebilirsin. Bir de tabii Amy Goodman da hemen ekliyor. Muazzam bir yolsuzluk söz, yoksulluk söz konusu olunca tabi yapılacak bir şey kalmıyor diyor. Roger da Evet Haiti'de mesela çok ya on yıllar sürecekti zaten diyor pekiştirmeleri ama bunu yapacak da parası yoktu ülkenin diyor. Türkiye'de pek çok gelişme yolundaki ülkeye de bunu teşmil edebiliriz, yayabiliriz. Yalnız gelecek tarih, yani insanlık tarihinde hiçbir zaman olmamış bir şeyle öngörüyorum diyor Roger Bilham. Bir milyona yakın insan öldürecek depremler. Çünkü zaten 12 milyonluk şehirler var ve hepsi risk altında diyor. Bu gelecek diyor. Çok ağır bir... Durumla karşı karşıyayız. Katil Kerpiç. Açık Gazete. Prokol Haram'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı bu. The Milk of Human Kindness adını taşıyordu. Devam ediyoruz. Açık Radyo'da, programı Açık Gazetesi'nde onun. Robin Trauer'ın doğumu münasebetiyle çaldığımız ikinci Prokol Haram parçası olduğunu da hatırlatalım. Evet, deprem konusunda daha herhalde çok uzun boylu konuşulacak. BBC'de bir ilginç şey çıkmış. Neden e, Türkiye bu sürekli olarak bu tehlikenin altında diye. Türkiye neden depremlerden bu kadar zarar görüyor diye. Ve Türkiye'nin coğrafi konumuna ve deprem bölgesinde olduğuna da dikkat çekmişler. Bir, iki, iki büyük tek... Tektonik plakanın, katmanın üzerinde bulunduğunu, ortasında bulunduğunu da söylüyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika, Arap kıtası e, ya da yarımadası diyelim. E, o Sürekli olarak da bastırıyorlar bu iki tektonik katman tabii ve domino etkisiyle de bir yerde olan gerilim diğerine aktarılıyor, devam ediyor. Ee, bu da tabii İstanbul'un da deprem riski taşıdığını kaydedildiğinde belirtmiş haber. Bunun da deprem bölgelerinde dayanıklı ve güvenli binalarında ne kadar gerekli olduğunu ve bu gerekliyi arttırdığını kaydetmiş. Ama tabii yetkililerin ve siyasilerin özellikle daha fazla şey yapması ile ilgili uyarıda bulunduklarını bildirmiş. Yani sürekli olarak şeyde gelen duyduğumuz sözler arasında değil mi? ...bireyler de istemiyorlar... ...işte kendilerine... ...yani yenileyemiyoruz... ...yıkıp yeniden yapamıyoruz... ...çünkü insanlar kabul etmiyor... ...filan diye sürekli... Hı -hı. ...şey geliyor ama... ...bu konuda bu gerekçenin ne kadar... ...geçerli olduğunu doğrusu... ...sorgulamamızda çok büyük fayda var. Yani. İstenmeyen ne? Nasıl istenebilir? Alternatif politikalar nelerdir? ...vesaire bunların hiçbirisini asla... ...duyamadığımız bir süreç. Ee, yani köprü üzerine tartışılan... Herhalde ki hiçbir şey tartışılmıyor bir yandan. Aha köprü gelecek şuradan mı buradan mı kısmı da. Halka bir şey sordukları filan da yok. Hani e, şu tartışmaya göre bence o tartışma bile tartışma diyelim tırnak içi demokratik sayılabilir. Yani bu tamamıyla kapalı bir kutu. Mesela bence önemli açıklamalardan biri dün harita ve kadastro mühendisleri odasından geldi. Deprem değil kerpiç öldürdü yazmışlar. Tabi tırnak içi <Gülüyor> dalga geçiyorlar. Ha, öyle mi? Evet evet e, toplum olarak depremin değil binaların ölme neden olduğunu 10 sene önce öğrenmiştik diyor tapu e, ve kadastro mühendisleri. Depremin sonuçlarına ilişkin sayısız değerlendirme yapıldı dersler çıkarıldığı ifade edilerek deprem kuşağındaki ülkemizde mevcut yapısı da onun söylendi yazıldı çizildi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı 3 nokta diye başlamışlar. Ve e, hatırlatıyorlar neler oldu deprem konseyinin bir anda yanında kapatılmasını bu 10 yıl içinde geçen süre içinde olanları hatırlatmışlar. Kamusal olarak yapılması gereken onca şey varken yetkili ağızlardan afet sektörü yaratılması şeklindeki piyasacı yaklaşımların yansıması diye devam etmişler. Bütün bunlar ve en son olarak Elazığ depreminde meydana gelen kayıplar deprem konusunda yapılacak çok şeyler olduğunu göze göz önüne seriyor diyorlar ve şunu söylemişler. Depremin sorumlusu söylendiği gibi kerpiç yapılar ya da depreme dayanıksız binalar değildir. Depremin asıl sorumlusu, on yıllardır insan yaşamını içe sayan ve insan yaşamının temel unsurlarından biri olan yerleşimleri denetimden yoksun bırakan yönetim zihniyetidir, diyor. Ve bu bütün yönetimlerde de var. AKP'den bahsetmemiş sadece. AKP'de de sadece. zaten Devam, tamam ötekilerin bir güzel devamında. Tam şey söylüyorlar. Var. Öyle ki bu yönetim zihniyetinin devamı olan AKP hükümeti, bu depremden de günü kurtaran açıklamalarla sıyrılmanın ve yeni rant alanları açmanın aracına dönüşen Tokyo'nun ön plana çıkarmanın gayreti içerisinde demişler. Aa, ama öyle demişler. Şimdi gene Tokyo Başkanı Erdoğan'ın felkede üzülecekler. Uykusu kaçar ne? mı? Hırsından ağlaması ihtimali bile var. Kötü. Yani, Erdoğan, yani hiç Bayraktar. derdimiz hakikaten Tokyo Başkanı Erdoğan bayraklarla değil, değil mi? Yani. Değil. Ama başka yerlerde yani bölgenin... çok derdimiz var yani. Katil, kerpiç. Kerpiç ondan. Bölgenin yeniden imarı için Toki'ye süratle talimat verdik. Bölgede inceleme yapmak için harekete geçler ifadesiyle somutlaşıyor olup bitecek olanlar diyorlar. Ve e, unutulmamalı ki insan yaşamı her şeyden önemlidir diye unutulmuş bir yerden başlamışlar. Bu nedenle depreme karşı alınacak önlemler Toki'nin görevlendirilmesi de kadar devletin öncelikli görevlerinden biri konumundadır diyor. Kendileri ve e, şunları söylemişler son paragrafı İstanbul kenti depremini bekliyor. Elazığ'da meydana gelen son deprem deprem riskinin ülkemizde farklı bölgelerinde de var olduğunu bizlere bir kez daha anımsattı. Deprem riskinin yıkıcılığına tüm toplumumuza bir kez daha hissettirdi. Bu nedenle yetkilileri sözünü ettiğimiz iradeyi ortaya koymaya çözüm üretmeye davet ediyoruz demişler ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul şubesi deprem zararlarının azaltılması yönelik olarak yürütülen kamu ve toplum yararı gözeten çalışmalara katkı sunmaya da hazırdır diyorlar. Evet yani Türkiye'den bütün çalışan ve sözüne ne kadar kulak asıldı? Aşikar bir şekilde hiç asılmadı, dinlenmedi net olarak görülen bilim insanlarının bütün hemen hepsi bu koridorlara gelip öz özellikle de tabi altın saatler programının konuğu oldular ve net olarak 10 yıldır aşağı yukarı bir de 10. yılında yaptığımız özel yayınlarda da defalarca tekrarladığımız şeylerdi ama böyle başa böyle tıraş durumları var yani işte iki gazete haricinde hemen hemen tamamında kerpiç yuttu kerpiç katil ...diye bakarak... ...ve sadece e, ikinci yapılan ve bence en çok dikkat dağıtan da sürekli olarak bu. Yani bilinçli yapıldığını düşünmüyorum ama... E, ...sadece kerpiç üzerinden baktığınızda herhalde haber olarak bir tek bu kalıyor. E, ölenlerin yakınları üzerinden yapılan bir durum var. Olayı bütünüyle dokunulmaz, konuşulmaz ve... ...sadece ve sadece üzücü bir hale getiren. Yani çocukları ölen babalara... E, Depremle ilgili soracak bir şey var mıdır? Emin değilim. Yani yaşadıkları şeyin sonucunu en ağır yaşayan onlar hiç şüphesiz. Ama e, durumu bunun üzerinden kurgulamak bir miktar... E, Türkiye'de olan bir tane mesela işte düşük yoğunluklu bir savaşı... ...şehit ailelerinden sormaya benziyor. Yani bunu böyle yaparsak herhalde hiçbir zaman hiçbir cevap alabilme ihtimalimiz... ...olmadığını bilerek soruyoruzdur. Sorduğumuzda da diye düşünüyorum. Öyle midir bilmem. Ama hani genellikle televizyonda dün... E, bütün canlı yayınlarda yakınlarını kaybedenler vardı bu çok normal ama buradan bir yere varacak mıyız yoksa işte bakın ölen birinin yakını bunu da gördünüz bunu da izlediniz ve hayat devam ediyor diye devam edecek önemli olan kısmı herhalde burası. Evet yani bu dünyanın her yerinde de böyle Haiti'de de aynı şekilde Hı -hı. böyle 1700'den beri işte olup bitenlerin bir sekansı devamı uzantısı diyorlar. 1 milyon kişiyi de yakında öldürecek. 12 milyonluk İstanbul gibi şehirlerde de çok büyük büyük nüfusların bulunması binaların yan yana bina stoklarının yenilenmeden durması da çok büyük bir tehlike yaratıyor. Ayrıca tabii ki doğalgaz boru hatlarının da yer altında olması bir depremde yangınları da artırıp kaosta yaratacak. Şüphesiz ki bütün bunların da bir arada ele alınmasıyla durumun ne kadar vahim olduğunu yani büyük bir şey rant kavgası, yolsuzluk ve üstelik de göz önüne alınmayan, tutulmayan kodlar belli, yönetmelikler belli ama uyulmadı baş çeviren salla başa alma vaziyetinde olan insanların doğduğu biliniyor. Dolayısıyla bizi çok parlak bir gelecek bu açıdan beklemediği ve o zaman ne diyeceğiz bakalım? Kerpiç mi? Herhalde evet. öyle diyeceğiz. Yani aslında bir çeşitli joker kart gibi durumu tamamen taca doğru iten bir hal çünkü kerpiç evler. Oradan devam edebiliriz. Ee, dün vermiştik bir haber. Öyle devam aslında bir yerden etmek gerektiği için söylüyorum. Bir Niye? Irak'taki seçimi söyleyelim. Tabii hı hı. öncelik var orada da. Dün parlamento seçimlerine katılma oranı %62 olduğunu bildirmişler. Seçim görebilir. Son parlamento 2005'teki son parlamento seçiminin altında bu oran. Katılma oranı. Ama Sünnilerin bu kez sandık başına gittikleri belirtiliyor. Tabii Robert Gates'in Amerika Savunma Bakanı'nın herkesi Tefe koyacak kadar acıtan lafını da unutmuyoruz yani. Güzel bir gün dedi. Evet, yani hem Irak'lar şaşırtacak için hem az, için. Şaşırtacak kadar da az şiddet oldu dedi. 38 kişi öldü. Yüzden 110, fazla yaralı, yaralı var. var. Böyle bir şey diyor yani. Parçalanarak ölen insanlardan bahsediyoruz ayrıca. Çolukçuyuz. Neyse. Böyle bir durum var orada. Ee, ee, Seçimler seviyeyle 500 bin güvenlik görevlisinin mesai yaptığı açıklanmış. Bir yandan da hani böyle garip rakamlar geliyor 500 bin güvenlik görevlisi gibi. Ama militanlara karşı da bir hakikaten oy kullanma oyuna sahip çıkma yönünde bir şey olduğu da hı hı. görülenler arasında onu da herhalde tespit etmemizde fayda var ee, kadınların da oy kullanmakta olduğu görülüyordu. O da önemli. Kürdistan bölgesinde de oldukça sakin geçmiş anladığım hı hı. kadarıyla. Tekrardan Türkmen kelimeleri televizyonlarımızda bu arada ee, seçimler sebebiyle. Türkmenlerin hakları, Türkmenlerin diye devam eden e, ayrımcı tavır. Aslında azınlık bir halkın Irak içinde korunmasıyla ilgili tavır almak gayet gayet doğru. Ancak... E, Tek azınlık Türkmenler olmayıp bizim de e, Türkiye'li olmamız üzerinden böyle bir de bağlantısı mı rahatsızlığı çıkabiliyor. Çünkü e, Kürtler de azınlık grup. Mesela Irak'ta falan filan. Yani tek grubun hakkını korumak çok hayırlı olmayabiliyor diye de hatırlatmakta fayda var. Daha ama, bir zararını görmüş çünkü Türkiye politikaların. İstila ve işgal öncesinde... Erkük bizimdir. Gidip alalım. Üstü Sonrasında da neredeyse uzun bir süre devam etti. Sonra o ateş düştü. Nereye düştüyse çıkmasın bir daha diye ümit edilir. Evet. Pakistan'daki bombalı saldırıya da geçelim o zaman kısaca. Taliban üstlenmiş. Onu da en az 13 kişinin hayatını kaybedip 70'te yaralının bulunduğu bir kan banyosu da orada. Federal soruşturma dairesinin bulunduğu iki katlı bir binayı yıkmış. Vozufama yakın haberine göre böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir de tabii iş adamlarının Karabağ'a ön koşul olmamalı diye ilginç bir açıklaması var. Ee, bu da <gülüyor> Ermenistan sorunu. Ermenistan sorunu mu demeliyiz yoksa ...ne sorunu olduğunu tam 1915 çıkartamıyorum. 1915 olayları... Şimdi Karabağ 1915 olayları değil. değil, hayır, değil, yani değil. Hani daha de ...Ermeni ve Ermenistan ve Türkiye... ...sorunsalı falan gibi bir şey herhalde bu. Olan biten. Tabi Azerbaycan'ı da... ...unutmamak gerekiyor. Ee, Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi... ...Eş Başkanı Kaan Soyak... ...demiş ki bu aşamadan sonra... ...Türkiye'de ne yapılabilir, seçenekleri neler... Ee, ...gibi sorulara cevap vermiş... İşte bu olanlar değilmiş, Sürprizlik bir yanı zaten olmadığını biliyoruz yıllardır. İşte 24 Nisan öncesi bu eğlenceli derbi maç yapılıyor. Durum bu yani. Yapacak bir şey yok. Sonuç olarak Karabağ ön koşul olmasa iyi olurmuş. Niye ön koşul olduğunu tabii onu tam olarak büyük bir... ihtimal hiç kimse bilmiyor ama. Evet, onu bir tek başbakan bir ara söyledi öyle. Acaba Azerbaycan'dan önce ön koşul muydu yoksa? Bu iktidarla birlikte mi bu ön koşul oldu? Bir yandan Ermeni açılımını yaparken Adalet ve Kalkınma Partisi bir yandan da Başbakan'ın sözüyle resmen Karabağ olmadan hiçbir şey olmaz dedi. Hatta Azerbaycan'da da o yönde konuşmalar da yapmıştı Bakü'ye gittiğinde de. Fakat bu enerji bağlantısı belki Azerbaycan bir millet iki devlet esprisini herhalde sadece... Politik olsun diye söylüyorlar. Yoksa buna kimsenin inandığı Azerbaycan... Vallahi ben küçükken bu gayet inandırıcıydı abi. Benim bütün kitaplarımın, ders kitaplarının arkasında bir Türkiye haritası... ...bir de Türk dünyası haritası vardı. Yani ha buradan buraya doğru gidiyoruz diye düşünüyorduk biz. Olmadı sonunda çok kırıldık ama... ...bir de yakın gerçekten değerli bilgileri olduğunu eminim ama... ...bazı ifade sorunları da olabilirim diye düşünüyorum. Üçe bölmüş sorunu kongredeki ile ilgili... Diaspora iki nokta üst üste diyor mesela. E, iki ayrılıyorlarmış. Yüzde yirmisi taşnaklardan, yüzde sekseni ise ılımlı Ermenilerden oluşuyor diyor. E, önde gelen isimler Washington'ın dışına çıktı ve yalnızca taşnaklar kaldı. Onların itelemesiyle bu noktaya gelindi. Yoksa zaten e, Ermeniler de böyle istemiyorlarmış. E, Yahudi lobisi e, bu ilginç hakikaten. Onların hep olduğu gibi para kazanma beklentileri var diyor. Diyaspora. E, bu para kazanma beklentisi olan bir tek Yahudiler kaldı dünyada anladın. Benim Öyle. bildiğim kadarıyla lobiler para kazanma değil para harcama gibi beklentileri vardır ve politik güç peşindedirler ama demek ki bu Yahudiler olunca farklı olabiliyor haliyle. Ee, bu kez Türkiye'ye destek olmadılar diyor. Komisyondaki Yahudi üyelerin tümü de aleyhte oy verdi. Yani komisyondaki Yahudi üyelerle Yahudi lobisi arasında Yahudi kelimesi dışında bağlantı kurmak zaten başlı başına bir sorun ama evet, oluyor böyle şeyler canlı yayınlarda. <gülüyor> Antisemitizm oluyor biraz. Biraz biraz. Peki ben asıl şimdi bir de çok leziz haberi de artık okumalıyım. Dubai'ye gidelim. Yani zaten para saçmasıyla meşhur olan bir şehir devletinde Dubai'de. Gene de çok acayip bir alışverişti diyor. İki hafta içinde geçen yılın sonunda 11 yaşında bir çocuk Azerbaycanlı, dokuz büyük lüks villanın sahibi oluvermiş Washington'da. Bu haberi dün verecektik. Andrew Higgins'in haberi geçen hafta sonundan geliyor. Toplam miktar 44 milyon dolar. 11 yaşında bir çocuk iyi çalışıp kazanıp almış değil mi? Hiç fena diyeceğim. Yani ortalama Azerbaycan'ın e, ortalama e, bir vatandaşının 10 bin yıl çalışarak elde edebileceği bir ücretten bahsediyoruz. Bu hesabı da Washington Post yapmış. Çocuğun adı ne? Haydar Aliyev. Hı, i̇yi. Tesadüf şu ki Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev'in de oğlunun adı bu. Aynı yaştalar tesadüfen tamamen yani Tapu kayıtlarında da 11 yaşında olduğu geçmiş. Bakü'daki yetkililere sormuşlar Azerbaycan'da. Yani başkanın oğlu ya da aynı ismi taşıyan aynı yaştaki bir çocuk nasıl Palm Jumeirada nasıl bu kadar aldı ancak Britanya'daki büyük futbol yıldızlarının ve başkalarının yakacak parası olan harcayacak parası olanların aldığı bir şeyi. Aliyev'in Kendisinin yıllık ücrette 228 bin dolarmış ki nispeten ortalamanın altında. Ama bu da en küçük mülkü bile villayı bile almasına yetmiyormuş. Acaba şey demişler yani bir yolsuzluk olabilir mi filan. Çünkü toplamda sonradan da bakmışlar ki Azerbaycan'dan iki isim daha Dubai'de toplam 75 milyon dolarlık villa almışlar. Onların da tesadüfe bak ki isimleri şeyle aynıymış kızlarıyla. Aliyev'in e, İlham'ın kızlarıyla ve yaşları da aşağı yukarı tamamen tutuyormuş. E, bu, so, e, sormuşlar. 75 milyon dolar. Leyla ve Arzu heh, kızların adıları da Leyla ve Arzu Aliyeva. Aynı adları taşıyor. 75 milyon dolarlık villalar almışlar. Ben gördüm fotoğraflarını da harika villalar yani. Denize nazır. Kerpiç değil değil yapan. mi? Yok kerpiç tamam. değil onlar. Sormuşlar şey, Azer Kasımova. E, başkanın sözcüsüne sormuşlar. Fakat Washington Post'a cevap vermemiş. Hiçbir konuda söyleyeceğim bir şey yok. Bu konuşmada burada bitmiştir Allah'a demiş. Ondan sonra da faks, e-mail ve cep telefonu mesajlarına da cevap vermemiş sözcüsü. Benim e, şöyle diyor Washington'da. Şu kerpiç sorusundan da şuraya geçeceğim. Washington Post'a diyor ki Azerbaycan diyor aslında zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip bir ülke fakat aynı zamanda da çok yoksul. Dünyanın en yoksul ülkeler arasında da yer alıyor diyor. Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Yani hem bu kadar zengin petrolü falan var niye yoksul? Ya bu Nijer Deltası'nda da görülen bir hastalık. Petrol e, bir şey bir şey oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bir yerlerde petrol zenginliği oluştuğu anda bir yoksulluk da ortaya çıkıyor kendiliğinde. Yani şey Aliyeva ailesi o hanedan zaten. E, tamam. Onlar zaten çok zor Seçimle bir iş geliyorlar. yapıyorlar sürekli evet. olarak e, para da kazanmaları normal. normal yani ağır büyük var üzerlerinde galonlarla petrolü onlar çıkartıyor çünkü Azerbaycan dünyada 180 ülke arasında 143. sıradaymış şey olarak gelir olarak rezil bir Zengi, durumda feci durumda yani. Ya bu valla çok oluyor. Petrol nereden çıkıyorsa orada bir de yoksulluk var. Bir de ot biraz otoriter rejimlerde oluyor evet, galiba. Evet yani biraz silahlı, külahlı falan böyle değil mi? Astım astık, kestiğim kestik. Peki bu bizimle aynı millet iki devlet sadece. Tam bir benzerlik yok ama Türkiye daha demokratik bir yer. Bizde petrol yok. <gülüyor> Niye peki şey? Amerika'da mesela insan hakları, korkunç insan hakları ihlalleri var. Dünyanın en korkunç yerlerinden biri olarak da geçiyor aynı zamanda bütün uluslararası Af Örgütü ve diğer kuruluşların da söylediği gibi. Fakat Amerika onları eleştirmiyor. Genellikle stratejik anlaşmaları var çünkü Afganistan'ı destekliyor. Sonra Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı var Rusya'nın. Enerji akışını da engelliyorlar. Her şey aile içinde. Haydar Aliyev vardı. Babasından. Haydar Aliyev Sovyet döneminin yöneticisiydi. Hı hı. Sonra ilk bağımsız olunca Azerbaycan geldi oturdu. 93'e kadar. 93'ten 2003'e kadar ölümüne kadar o geldi. Onun yerine de oğlu geldi şimdi. İlham Aliyev. Yani toplam 93'ten bu yana kaç yıl oluyor? 17 yıldan beri Aliyev hanedanı var ve biz arada da benim anlamadığım bir şeyler oluyor. Mesela Türkiye'ye hemen gelip böyle Azeri milletvekilleri geldiler Azerbaycan'dan hatırlıyor musun? Şık şık güzel hanımlar filan. Evet evet. Gelip burada ne oluyor? siz Ermenistan'la yoksa sınır mı açıyorsunuz filan diye de Der onlar da proaktif politika denilen işe girişmişlerdi. Sonra o proaktifi kapatıp tekrar kapı arkası politikasına geri dönülmüştü. Ortalama e, kaça çalışıyormuş aile biliyor musun Haydar Aliyev ailesi 1 milyon dolar komisyon. Gayet iyi. Amerika yani Washington Post'un haberinde böyle yazıyor. O zamanlar eskiden ama bu petrol işlerinde çalışırken ya bununla ilgili sonu bitmek e, bilmeyecek bir tartışma olduğundan eminim. yani Mesela hasta top paranın paylaşılmak istediğinden eminim Aliye ailesi tarafından. Ancak halk buna hazır değildir. E, hazır olsa eğitimleri yeterli değildir. Bu yüzden parayı çarçur edip garip alışkanlıklar edinebilirler. Daha da kötü bir noktaya gelebilir ülke. Veya o da değilse başka bir sebebi vardır. Ama herhalde çok zor, çok zor. Aliye'nin çocuklarına bu villaların toplamı... Yıllık gelirinin 330 katıymış. Hiç fena değil. <gülüyor> fena değil. Ee, bir de şeyi söyleyeyim bitireceğim. Ee, Sokar var ya büyük e, Azeri şeyi. petrol şirketi devlet hı hı. şirketi işte. Ee, onun başındakine sormuşlar Sabit Bagirov'a ne diyorsunuz bu Dubai'deki villalara filan diye. Ve senin beklediğin cevabı vermiş. Böyle şeyi açıkça yaparlar mı hiç demiş. Yani bunlar hı hı. deli mi demiş. Yani aklı olan insan bunu açıkça yapar. Bu bence bunun sebebi nedir biliyor musunuz size söyleyeyim demiş Sabit Bagirov. Neymiş? Komplo. ...olayı çözmüş... ...rejimin düşmanları... ...Pek tabii ki... ...Aliyev'i kötü duruma düşürmek için Dubai'de böyle bir komplo yapıyorlardır... ...peki nasıl oluyor... ...şu mantık eder... halkaları genellikle bu komploci zihniyette hep aynı mı işliyor... ...bilmem... Yani ...çünkü gelip ya mantıklı mı bu böyle şey yaparlar mı diye devam eden cümleler... ...ben ne bileyim kardeşim Aliyev ailesinden değilim... ...evleri ben almadım adamların tapusu var diye böyle devam eden garip muhabbetler etkileri tutuyor, kalıyorsun. isimleri tutuyor. tutuyor. Değildir komplo. Epek deyip devam etmek gerekiyor herhalde hayatta. Peki, hayata. sormuş Washington Post mu abi? İyi iyi haber doğrusu. istersen Andrew Higgins sormuş. Açık daha fazla bir açıklamam yok demiş Bogurov. Anlayın anladık. Açık kastedi. Anladı. Mitatkada olduğuyla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Ne olacak bu soğuk havaların sonu Miktat Bey? Ne zaman gelecek? Evet. Gene e, acayip ayaz bastırdı. Siz geçen hafta da aşağı yukarı böyle bir tablo çizmiştiniz. Evet. Gayri resmi bu hava durumu nasıl olacak? Gayri resmi hava şöyle hocam. Bu hafta boyunca yine aralıklı yağmurlu ve kapalı bir hava devam ediyor. Bugün yarın hava sıcaklıkları düşük yine. 9-10 derece civarında gündüz. Ya Perşembe gününden itibaren rüzgar motosu ile beraber hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazardan sonra da hava sıcaklıkları e, önemli bir düşüş göstererek kar kar havasına dönüyoruz İstanbul'da. Kar öyle mi? Ne zaman? E, haftaya, pazartesi, salı. Yani e, bir hafta. Alırsa, hı hı. Bugün salı günü sabah 5 öğleden sonra en yüksek sıcaklık 10. Yarın yine 5, Perşem çarşamba 5, en yüksek sıcaklık 9. Perşembe sabah 6 öğleden sonra 13. Cuma 5 en düşük sıcaklık, en yüksek sıcaklık 14. Cumartesi 15'e çıkıyor en yüksek sıcaklık. Sabah 7. Pazar günü 4 derece en yüksek sıcaklık, gündüz en yüksek sıcaklık 13 ama gündüz öğleden sonra hava sıcaklığı düşüyor. En düşük sıcaklık gece olacak pazar günü. Pazartesi sabah 1 derece. Gündüz en yüksek sıcaklık 5. Salı günü de sabah 0 ya da eksi derece olma ihtimali var. En yüksek sıcaklıkta 7-8 dereceye çıkma ihtimali var salı günler yani önü, Önümüzdeki salı bir hafta, hafta sonra 0 derece sabah 0 evet gündüz yükseliyor. Bugün e, Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek İstanbul'da hava. Yarın ise sentriy şeklinde yağmur var. Yani miktar olarak düşük. Pazar günü de hafif yağmurlu. Yine çok böyle yüksek bir şey yok. Hava, yağış miktar olarak. Ee, cuma günü parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Miktar biraz daha yüksek. Cumartesi günü ise e, parça bulutlu, akşam saatlerinde sonra e, yağmurlu. Cumartesi Tuma, e, böyle. Pazar günü aralıklı yağmurlu. En yüksek miktarda yağış pazar günü bekleniyor. Pazartesi de yine çok bulutlu aralıklı yağmurlu geçecek. E, bu şekilde gidiyor. Pazartesi işte esas e, şehir merkezinde şehir ısraradasından dolayı yağmur olabilir ama hırsal kesimde yüksek yerlerde karla karışık yağmurlu pazartesi haftaya gözüküyor İstanbul'da. Yani yine böyle kapalı bir hava şeyi var, durumu var kapalı bir hava. Aralıklı yağışlı. Önce hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonuna doğru. Sonra hafta başında bir anda 10 derece birden düşüyor. Evet. Yani bunun sizin de söylediğiniz sık sık söylediğiniz bizim de bildiğimiz gibi işte bu Mart'ın değişken bir hava olması. Evet. Mart böyle. Ee, yani tek... tam maaş günü 15'inde kar yağacak. Evet. <gülüyor> Memurlar için. Memurlar için. Bizim tetapif dinleyici... var. İyi mi? Ekonomik katkısı ne olabilir bilmiyorum onun. Dinleyici destek projesi özel yayını da yaklaşıyor. 20'si Öyle ile 28'i arasında olacak. O zamanı da nasıl ayrı o özel zaman. bir hava tahmini sizden rica ederiz o zaman. Siz nasıl bir alay istersiniz? Yani yağışlı olsun içeride mi olsun yoksa güneşli olup net kırılarda adam olsun? E, Yavaşlıyı tercih ederiz ki bol bol <gülüyor> din, dinleyebilsinler diye. Evet, ama işte. çok da soğuk kar da olmasın ki bize küfür etmesinler. Evet, Sizi de doğru. suç ortağı haline getiriyoruz. E, böyle bir durum var. E, e, ama e, herhalde mevsim normalleri açısından farklı mı? De, Normal değil mi? Normallerde gidiyoruz. Evet yani. Şimdi bu ben tabii Mart'ın 15'ine kadar duruyorum ama 15'inden sonra da yine kar, soğuk olma ihtimali her zaman var. Yani bu Mart bu. Burada geçiş döneminde kış bir anda geri gelebilir yani. E, e, zaten ha. sizin söylediğinize göre 16'sında, 16 Mart günü 0 Aha. derece sabah. Evet, 15'inde daha kala karışık yağmur. Evet ve ondan sonra da karda görünebilir diyorsunuz. Evet. Yani bu İstanbul için böyle ama diğer yerlerde tabii ki kar olabilir Anadolu'da. Ki özellikle İç Anadolu, Anadolu'da baharda dağılacak kar yağar. Orası yarı karasaldır. Evet. O yani biraz daha ülkenin gündeminde kalacaktır. İşte bu Elazığ vesaire civarlarında bu devre olduğu yerde görmüşsünüzdü televizyonda. Dağlarda kar var hala. Evet. O bölgelerde kar var yani soğuk ve karlı. Evet e, şimdi hazır söylediğiniz siz de azı bu afet açısından e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu azı Karakoçan'daki şey e Bütün hocam, gazetelerde bütün evet. suçu kerpiçe yıkmış durumdalar. Yani sadece kerpiç yüzünden oldu diye başbakan da söyledi. Evet. Yetkililer de söyledi. Ondan o, sonra artık. Sadefsiz bir açıklama oldu bizim tekniklerimizin maslak kampüsünde bir tane kerdiç ev var, 15 sene önce yapılmıştı. Evet. Yani birkaç deprem atlattı yani hissetti yani avcılardaki evler yıkıldı betonu. O bura. bir şey olmadı. Şimdi hocam ma malzeme de problem değildir yani değil bir problem. Kerdiç evi nasıl yapıldığıdır problem. Yani istersen beton betondan ya dedi yine yanlış yaptı yine yıkılır. Yani malzeme değil tek başına sorumlu olan sorumlu olan şeydir. Ee, nasıl yapıldığı bina nasıl inşa edildiğidir. Şimdi dünyanın birçok yerinde mesela Hindistan'da da böyle eğitime var. Yerel malzemelerle, yerel e, binaların depreme karşı dayanıklı nasıl yapılacağına yönelik eğitimler verirler. Bütün köylülere, oradaki bina yapan ulusalara. Yani kerdişten de güvenli bina yapmak mümkün. İşte onun en iyi teknolojisi herkes gelip görebilir. 15 senedir hiç boya boya hiçbir şey yapılmıyor ona. Onun bütün şartlarına e, maruz ve dindik ayakta. Yani evet, dün... şey değil problem olarak. Binayı nasıl inşa problem? Malzemede problem yok. Bizim şey biliyor musun? Bir tane ee, Bayburtlu, Rizeli, Oflu şeyi var. Tıkkası var Kaydeniz'de. Hayır nasıl? Hocam Bayburtlu, Oflu, Rizeli bir apartman yapmışlar. Tamam mı? Hep beraber. Üçlü kurup kurulmuş. Evet. Sabah kalkmış bakmışlar ki binayı kılmış apartman. Bayburtlu başlamış ağlamaya Gitti ee, kumum çakılım diye de başlamış ağlama, gitti demirin çeliği. Ofu pudra atmış bacak bacak üstüne ulan demiş iyi ki çimanda koymadım yoksa bunlar gibi oturup ağladım demiş. Evet. Yani, şimdi de bu kerbik evlerde hocam gerekli şeyler konulmadan yapılıyor. O girişler, kolonlar vesaireler düzgün bir şekilde yapılmadığı için oturup ağlıyoruz. Yoksa esas da malzemede problem değil yani malzemeyi nasıl kullandığınızda problem. Ve şu anda da bu yeşil evler kavramı var yani bu yeşil ev kavramında, yerel malzemenin kullanılması tavsiye ediliyor. Evet. Yani kerpik çamurun kullanmasını biz artık tavsiye etmemiz lazım ama doğru teknikler, <gülüyor> var, doğru yapılması lazım. Ve kerpik evler ve deprem ayarlı ev yapılabilir hocam. Bunu, bu kadar Bunu söylemek lazım. Daha önce zaten bazı gazetelerde de ondan bahsedildiğini görüyoruz. Yani Hititlerin döneminde de aynı kerpiç malzeme kullanılıp çok büyük, şimdi görüldüğü büyüklüktekinden de büyük depremlere de dayanıklı olduğu da tahmin ediliyor mesela. Yani işte, işte bizim üniversitede var yapı, iti, mimarlık fakültesi, yapı malzemeleri, ana bir salı inşa etmiş bir tane örnek olarak. Çok da modern, çok güzel, hoş. Yani işte. Yani malzeme şeyde değil. Yani malzeme de problem değil. Problem bizde yani. Onu nasıl yaptığımızda ya da yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Ve, ve tabii büyük bir de, devlet e, denetim eksikliği e, ve o, bu konuda evet. e, şey eksikliği de görülüyor. Yalnız denetim de değil. Bu işlerin evet, doğru evet, nasıl var, yapılacağı var. konusunda malzemenin kullanımı konusunda da bir açıklama yapılmıyor. Ve ya bir o, de işte, flokanlarla gidiyoruz böyle. Bir de yoksulluğun da büyük rolü evet. var tabii. Yine hocam Türkiye'nin 196 deprem terjesinde deniyor. Ama Türkiye'nin sadece 19 ilinde yapı denetimi var. İşte yani mesele elinde, bu. Evet. He, yani Erzincan'da şey, Elazığ'daki binalar e, çok mu doğru yapılıyor? Yapı denetimine ihtiyaç yok mu orada? Ama orada işte, denetim, yapı denetimi yok. 2001 yılında çıkarılan kanun var. Adı da pilot kanun. Yani 1-2 sene çalı, denenip sonra ülkeye yaygınlaştırılacak diye çıkarıldı. 2001, 2010 hala pilot, çift pilot olarak uçmaya devam. Hocam siz dünkü ben yazı yok mu bu kasede? Ee, hayır görmedik. <gülüyor> Hocam dünkü kasede ben çok ünlü bir afet yönetimi uzmanıyla röportaj yaptım. Adı da Mike Jackson. Tahmin edilirdi. Şimdi ben ne zamandan beri ben bilmiyordum tabi bu yazıyı bir hafta önce yazmıştım. Yani Mike Jackson e, İstanbul ...depremi için Türkiye'yi uyardı diye. Ne? Orada 10 tane madde vardı. Ee, onu, Bu e, Mike Judson'ı tanıyor musunuz hocam? Mike Judson'ı tanıyoruz, evet. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yani, biliyoruz hocam. <gülüyor> yani ben daha önce 40 kere yazdım ben o köşemde. İşte BD başkanı olsam afetler için şunu yapardım, bunu yapardım diye okuyanı falan olmuştur. Ama benim ademim almadı yani ne kadar etkili oldu. Şey, biliyorsun yabancı uzmanla konuşunca daha etkili oluyor. Evet. Ben de ismimi değiştirdim. Nick Mike yaptım. Kadodumda Jazzsan yaptım. Mike Jazzsan diye Türkiye uyarıya diye dinlemiyor, yaymadı. Ha beni arayıp şey soruyorlar. Kim bu uzman? Nerede bulabiliriz? Ulaşabiliriz diye. Ee, adres verdiniz <gülüyor> mi? <gülüyor> Adam diyorlar ne güzel söylemiş diyorlar. Vallahi diyorlar ne güzel Türkiye aran etmiş diyorlar. Helal olsun bak diyorlar. Ya bir söylerken hiç güzel söylemiş, ne güzel analiz etmiş olmuyordu. Dün öyle yazdım, da telefonlar geliyor. Kim bu uzmanı nereden bulabiliriz, ulaşabiliriz, rapataj yapmak istiyorlar ondan. <gülüyor> evet. <gülüyor> adi, adi atlamış bu uzman. Evet, hocam, bakma olmadı. Atlamışız. Genellikle atlamamaya çalışıyoruz son zamanlarda ama atlamışız herhalde bunu. Ee, evet. Işte, hocam sizin adınızda ne yapacak o var mı? Bilmiyorum. size değiştirin, bak ben size tavsiye ediyorum. Omar yapınca biraz tehlikeli. Öyle mi? zaman <gülüyor> Ben de bir Amerikan alayım. O zaman ee, bilmiyorum. Sen abiye de selam söyle, hocam o da daha önemli bir yabancı isim bulsun, bak ne kadar etkili oluyor. Ya ben de o sen yazmıştım yani, tebii tam biraz geldi. Evet. <gülüyor> biraz ilgi çekti, ve herkes o uzmanın peşine dolaşıyor. E, şimdi tabi çok e, yapı denetiminin e, hiçbir yerde olmadığını söylediniz 19 değil mi ne? Anadolu'da varacağım. 19'u Plastik'te var. bir... hatta Batı'daki illerde var. Doğuda yok. <gülüyor> Sanki oradaki binalar çok düzgün yapılıyor. Denetime ihtiyacı yokmuş gibi. Peki yani böyle tuhaf çok hocam. Bir sorum daha var Miktad Bey. 19 ilde var. Yani daha çok batıda dediniz ama onların içinde de gerçek anlamda uluslararası standartlarda denetim yapılıyor diyebilir miyiz? Yoksa onların yani, bir kısmı da göstermelik yani hocam, olabiliyor mu? Yani problemler var o sistemde ama yani yine de bir işe yarıyor. Evet. Yani 2000 yılından 2001 yılından beri yapılan binalarda bir düzelme var, bir sorumluluk var, yani bir sorumluluk su var binada artık. Ama yani hiç tehlikeli yerlerde hiçbir şey yok. Bazı evet. yerlerde işte ne bileyim belediyeler e, ler, belediyeler yapı denedi firmalar arasında yaşanıyor. Yapı denedi firmasının ücretini bina sahibi ödediği için yine bazı problemler yaşanıyor ama yine de bir sistem var yani. Kötü de olsa bir sistem, bir şey var. Öbür da hiçbir şey yok. Kafalarına yani istediği şekilde, istediği yerde bina yapabiliyor. Orada mikorada da yapmıyor. Nasılsa devlet oraya afetten sonra koşturuyor. Şimdi görüyorsunuz bu afet bölgesine bakanlar, milletvekilleri hepsi hurra orada. Ya demiştim ama bir de afetten önce çıkıyoruz buraya. Yani, <gülüyor> ölenleri geri getirmek mümkün değil. Yani bizim problemimiz kriz yönetimi var bizde. Risk yönetimi yok. Yani afetten önce milletvekilleri bak bakmayanlar afet bölgesine gidip de yani ne yapsaksa ne yapsak da burada afet olunca insanlar ölmez diye çalışmıyor. Afetten sonra koşturuyorlar oraya. Evet, yani... Başımız sağ olsun vesaire vesaire. Evet, yani, yani mesela işte Başbakan'ın açıklaması bölgenin yerel mimari anlayışı kerpiç yapılanmadır. Bu kerpiç tamam. yapılanmanın da ne yazık ki bedeli ağır olmuştur şeklindeki sözünün gerçekten talihsiz bir açıklama olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü bu zaten biliniyordu ilk defa hayatımızda duymuyoruz başbakanında. Hocam o zaman aynı mantıktan şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Gölcük ve İzmir'deki yerel yapılanma mimari beton armidir. Evet. evet beton armidir. Maalesef bizi öldürdü. Yani ne fark etti şimdi? E, ya da... Hatta bir tepeden arme. Ne fark etti? Doğru yapmadıktan olsa hepsi de aynı. Evet. Denetimi de yapılmadıktan Evet. işte orada çok büyük problem var ve İstanbul'da da önümüzde geleceği tamam, muha muhakkak olan depremde de Gene betonarme pek çok bina var ama de yenilenmesi, ha. yapılan yeniden yapmalar hmm. olmadığı için yani her 100 binanın ancak 5'i yenilendi 11 yılda diye bir şey var. Ya ee, bak İstanbul'da hiç kent, hiç bina yok. O zaman tehlike yok mu? Evet yani böyle bir tersinim <gülüyor> <mun> <gülüyor> Daha, var. Valla o gün sen Karadenizliyim, biz de Tüzman'da çok gider, kullanırız. Evet. Buyanırız yani böyle bir şey. Tebrem'de kebiş bina yıkılır, diğer bina yıkılmaz. İstanbul'da kebiş bina yap, o zaman problem yok. Oh, çok güzel çözdük problemi. Evet çözdük. Ama Gölcük'tekiler yıkılan neydi ben onu bilmiyorum. Neyse, onları karıştırmayalım orayı fazla. Yani hocam bu böyle olmaz yani. Bu real politikası yok. Yani bu mevcut binaların güçlendirilmesi, yıkılıp yapılması yönelik kentsel dönüşüm kanunu 6-7 yıldır meclise bekliyor. Yani bu yapı denetiminin Türkiye'ye yakınlaştırılması için bir imza yeterli. Yani bunun için para pula ihtiyaç da yok. Bir irade, siyasi irade bir akıl plan program yok. Daha geçen ülkelerde konuştuk ki, ilafet yönetim merkezlerinin hepsinde siyasi bir şey var. Atamalar var, herkes koltuk peşinde. Bu insanların canıyla, malıyla oynuyorlar. İşte geçen de, de bir duyuru yapmıştık açıkçası da. Yani araştırmacı karsacik karsaciklerde sen baksınlar. Evet. 81 ilin il afet yönetim müdürleri kimdir? Afetten afet yönetimi ile ilişkileri, eğitimleri, öğretimleri nelerdir diye bir incelesinler. Türkiye'nin resmi afiyet çıkaracağım Ama hiç kimse bunu konuşamıyor ya. Nasıl bir karsacılık bu? Evet. Mesela Elaz Ben mi yapıyorum da? Yani. <gülüyor> mesela Elazığ'da nasıldı şimdi? Elazığ'da afet yönetim müdürleri mesela? Evet. Hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Ne yaptı, ne etti? Evet, bu yani tam da yeri geldi. Biz de buradan evet. refiklerimiz olan gazetelere bir çağrı <gülüyor> daha bulunalım sizin aracılığınızla. Yani <gülüyor> Hocam, afet yönetimi Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Afet olduğu zaman gidip orada çadır dağıtmak, yemek dağıtmak diye anlaşılıyor. Afet yönetiminin özellikle kalbinin en önemli kısmının afet öncesinde zarar ve risk azaltma olduğunu insanlar bilmiyorlar. Hazırlık olduğunu farkında değiller. Bu müdahaleyle gidip yemek dağıtmayla, oradaki arama kurtarmayla övünmeye, övünüyorlar. Bu çok ilkel bir şey bu. Bu kriz yönetimi bizi öldüren yakın tarzı bu. Biz, ben biliyorsunuz risk yönetimi olmadığı yerdeki kriz yönetimine kriz yönetimi diyorum. Yani akıl bir şey yok burada yani. Bu biraz akıl dışı bir olay. İşte orada öyle getiremedik getiremedik. Yani şimdi bir de sormak lazım. Oradaki köylerde kaç tane evin doğal afet var, doğal afet sigortası Şimdi bu evleri, spotası olmayanların evlerini yaptığı zaman, millet spota yaptıracak mı? Evet. Yani evet. hayvanlarla ilgili vesaire. Yani bu problemli bir şey yani. Buradaki insanlar nasıl geçinecek Şimdi göç mü yani yapacaklar? Göçü etkileyecek. Yani İstanbul'a yapılan bu kadar bina var, şey var. Biraz bunların Anadolu'da yayınlaştırılması gerekiyor ama doğru. Mesela ben yapılan binalar takip etmiyorum yani. Böyle insan yığını şeklinde ve mevcut bütün yeşil alanlar yok eder şekilde yapılıyor. Bak eskilerin yıkılıp yenilerin yapılması gerekiyor ama burada tabii <gülüyor> bir güvensizlik var. Bu kentsel dönüşüm olayı dediğimiz şeyde halkın bir güveni yok yani çünkü bir rant şeyi çok rol oynadığı için her yerde. Evet, böyle bu... bir güvensizlik var yani bunu bir aşmak gerekiyor. Önce buna en yukarıdan başlayan cumhurbaşkanından bir şey, destek olması lazım. Evet yani siyasi o, o, irade da, yani irade yok, evet. evet, siyasi irade eksikliği var ve bu hiçbir şekilde e, bir başka bir bahanenin altında da yok. gidermek zor olacak. Yani Elazığ'da sigortalı konut sayısının sadece 300 olduğunu belirten bir haber var mesela referans yani, gazetesinde. Işte, bu da bir ifade yani ben Benim vergi paramı neden e, evini çürük yapanlara versinler? Bu da doğru değil. Yani, sosyal devlet de demek Tedbir almayan öyle düzgün şey yapmayan ödüllendirmek diye bir kavram yok. Yani bu insanların daha yani mutlaka sigorta yapılmasına teşvik edilmesi. Evet teşvik, teşvik insanların... edilmesi ve bu konuda hem önlü sigorta yapmayanları bir şekilde cezalandırıcı ama yapanları da teşvik edici önlemler herhalde bu da bir siyasi iradeye bağlı bir şey gibi evet. geliyor bana problem bu yani Türkiye'de afet yönetimini organize eden, yönlendiren, stratejik planlar yapan bir beyin kurum ve kuruluş yok. Problem buradan kaynaklanıyor. Daha önceki sivil sağmayı da aynı şekilde mahvettiler. Sivil sağmaya bütün kaza alınan kaymakamları var, atadılar, şube müdürü, daire başkanı. Şimdilik de aynı şey tekrar bu yeni afet e, acı durum yönetim başkanlığı için yapılmaya başlandı. Bu kurum teknik bir kurum olması gerekiyor. Yani burada siyaset, burada öldürür insanları. Halka zararı çok büyük olur. İşte bunu bir şekilde ele almaları gerekiyor ama bu maalesef böyle bir irade yok. Bir tabii ben burada halkı da çağda bulmak istiyorum. Yani bu belediyelerin, devletin, hükümetin yapması gerekenlerin yanında halkın da bir yandan, bir koldan kendisinin de yapması gereken şeyler var. Yani depremden debremden kork korkmak yetmiyor tek başına. Depremden Japonlar da korkuyor. Ben de korkuyorum. Ama aynı anda tedbir de al alıyorlar. Halkın da tedbir alması gerekiyor. Kendisini hazırlaması gerekiyor bu afetlere. Yani bu da halkın kendi yapacağı iş bu. Bunun için yerel yönetimlerden talepte bulunabilir. Çünkü biliyorsunuz belediye kanununun 5393 sayılı belediye kanununun 53. maddesinde belediyelere halkı eğitmek görevi veriler, verilir. Belediyelere afet ağacı yardım planları yapma görevi veriliyor. Yani belediyelerin bu görevleri var ama bu kalep olmadığı için halktan belediyelerde bu konuda pek fazla bir şey yapmıyor. Yani halkın mutlaka afet anında hazırlanması lazım. Şimdi İstanbul İstanbul'da tedbirleri olduğu zaman yaklaşık bir milyon insanın ilk anda e, acil yardıma ihtiyacı olacak. Arama, kurtarma, ilk yardım, tıbbi yardım vesaire gibi. Şimdi bir milyon insana ulaşmak mümkün değil. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde mümkün olmuş Türkiye değil. Japonya'da da böyle bir şey mümkün değil. Ve zaten ölümlerin de ilk büyük bir kısmı ilk saatlerde gerçekleşiyor. O yüzden bu ilk saatler için halk yalnız olacağını bilerekten halkın afetlere hazırlanması şart. Yani afet yönetiminin devletin yapacağı da aslında önemli şey bu olması lazım. Öncelikle halka hazırlamak gerekiyor. İşte burada büyük eksiklerimiz var. Yapılan çalışmalar var ama yeterli değil. Bir de ben halktan talep görmüyorum yani talep yok. Şimdi bu İstanbul e, İlgezir İdaresi'nin İSNEF kapsamında yaptığı bir çalışma var. Burada 15 yakın kitap yayınlandı. Ve bu güvenli yaşam ve eğitimler veriliyor halka yönelik. Mesela burada da halk talepte bulunabilir. Bu çifte, çifte, çifte nokta, güvenli yaşam nokta, org adresinden kitaplar var orada. Dilelere, ailelere yönelik, hastanelere, okullara, iş yerlerine. Bunlar indirilebilir, bunlar okunabilir Ve buradaki güvenli yaşam e, eğitimlerine katılabilir insanlar isterseler. Yani burada da bir şey var, yani talep yok, boşluk var, sürekli korkuyoruz. Ağlaşıyoruz ama eyleme geçmiyoruz yani hareket yok yani Böyle. sürekli bir peşref var güneş mütede başlamadı Türkiye'de yani onca ben açık aday e, dinleyicilerime çağda buluyorum yani lütfen harekete geçin kemiç olucuğunuzu için kendinizi afetlere çok temel basit şeyleri öğrenerek hazırlayabilirsiniz evet devlet de bir yandan yapması gerekeni yapması lazım ama devlet dediğimiz mekanizma biraz çok şey. ...karmaşık ve ağır çalışıyor. Yani vatandaşın harekete geçirmesi... ...işaret... ...yoksa devlet... Evet. ...havanda evet, su, evet. Evet, evet. su döküyor. Evet, devlet havanda yani. su döküyor. Yani devletin yaptığı fazla bir şey yok. Ve yani yaptıkları da... ...çok az kalıyor. yani Aslında olay çok büyük. Evet. Yani şey, tamam o yollar... ...iştrafı projesi nedeniyle ...şöpüler, biyatikler, okullar bazıları güçlendirildi ama... ...özel, özel komutlarda hiçbir çalışma olmadı... Özel konuklarda halkın kendisini yapması gerekiyor. İşte burada bir şey lazım, ulusal seferberlik lazım. Mesela ben geçenler bir kitap okuyordum, Lord Keynes'in bir kitabında Atatürk'ü e anlatıyordu. Burada Atatürk'ün bu yeni alfabeyi tüm Türkiye'de öğretme kampanyası üç aylık bir kampanya yapmıştır. Yani üç üç aylık tüm Türkiye'de yeni alfabeyi öğreten büyük bir kampanya, tüm Türkiye'ye yayılmış bu alfabe. Yani 3 aylık bir şey bu gördüğünüz gibi. İstense yani bir devlet iradesi olsa Türkiye'deki bütün herkes 3 ayda afetlere, temel afet bilincine sahip olabilir Yani afetler bilinç nasıl davranacak, sebepenası da hazırlanacağını 3 ay içinde tüm Türkiye öğrenebilir. Yeter ki böyle bir şey istensin bir seferberlik başlatılsın. Bu, bu yapılmayacak bir şey değil. Evet, peki Miktat Bey çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Buyur kalın sağ Miktat havadan, sudan. Açık kaste maybe fucking Barack Obama And he's gonna have the big blockbuster box office this summer Maybe we could put up a wall between the houses and the highway And then you could go your way and I'll go my way Another dumb-num week Another hum-dum song to appear People used to make music as in a, a record I haven't even They used to make, they used to make... I mean, people used to make records. As in a record of an event. The event of people playing music in a tent. Maybe, uh, maybe, uh... Ha! <laughs> maybe now, see? You try to throw in something clever in, in the moment and now you're totally freaking lost. Yes, people used to make music. A record of an event. The event of people playing music. In a room now, everything is cross-marketing. It's sunglasses and shoes or guns and booty. You choose. We gotta rehearse. We gotta have first. We're digging up all the grapes, and we're spitting on the past, and we can choose between the colors of the lipstick on the in the font of teriyaki. You tell me, how does it make you feel? You tell me, what's real? of our history beneath the bones beneath the bedrock of the mystery the sewage system and the path train beneath the cobblestones and the water main beneath the traffic of friendships and street deals beneath the screeching of kamikaze cab wheels beneath everything i can think of to think about beneath it all beneath all get out beneath the good and the kind and the stupid and the cruel there's a fire that's just waiting Vanity Franco'dan geldi Fuel Yakıt Bonaru 2009 festivalinden canlı konser kaydından dinledik ki bunu eğer beğendinizse bu akşam gitariste son şarkı olacağını da istihbar ettik zaten gitaristen çaldık ödün çaldık ondan önce de bunu çalma fırsatı bulduk böylece beğendinizse orada bir kez daha dinleyebilirsiniz bu akşam. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve aynı zamanda Açık Radyo.com devam ediyoruz. Hakkari'de Şemdinli ilçesi Derecik beldesi kırsalında da uzaktan kumandolu bir mayın patlatılması sonucu bir askerin şehit olduğu 3 askerinde yaralandığı bir var radikalde. E, helikopterle <gülüyor> askeri hastanesine kaldırılmış yaralı askerler bölgede de operasyon başladığı haberi var. <gülüyor> Dün sözünü ettiğimiz bir genel af konusu vardı. Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ama genel af fikri e, bir Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bir, bir şeye uğramış galiba değil mi? Darolunun açılımına bir kapanım gelmiş bir yerde. Ya evet, böyle bir karışık durumda var hakikaten. Yani e, hani CHP'nin son dönemdeki siyasetini ağır eleştirmenin ötesinde hakikaten yani parti olmakla ilgili de ciddi bir sıkıntı yaşandığını düşünmek mümkün. Mersin'deki olaylar, işte bu çarşaf yırtma ayinleri e, bir yandan, bir yandan Mersin il başkanının ee, yok çarşaf değil işte gelecek karanlık e, bir yandan merkezin işte hayır efendim bunlar CHP komplo falan diye devam eden söylemleri ardından Batman'da Kılıçdaroğlu'nun konuşması genel laffa destek veririz demesi e, vardı. Ardındansa şimdi e, grup başkan vekili Hakkı Suha Okay gene laffa, yok destek meslek diyor. Yani özeti bu aslında yani daha doğrusu şöyle söylüyor. Evet. Toplumsal barış için önce dağdaki teröristin teslim olması ve terörün bitmesi terör bittikten sonra genel lafa. E yok canım onda bir <gülüyor> karşı çıkma yok. Yanlış yorumlamış gazetede şeyde. Evet bu ar da var. Yanlış. Yani terörün bitmesini bekleriz. Bekleriz sonra genel laf olur diyor. Ancak bu koşullar yerine geldikten sonraki süreçte düşünülebilir. Terörle mücadele sürüyor ve toplumsal barışa ilişkin beklentiler gerçekleşmiş değildir diyor. E, zaten hani sıkıntı bu genel siyasi aftan bahsediyoruz tabii. Genel af, genel af derken diye. Biz öyle yorumlamıştık. Aslında çok da bilmiyoruz CHP'ni düşünüyor. Bu durumda onların da kafası karışık bir miktar. Ama e, yani bu genel siyasi afın niye gerekli olduğuna dair tartışma var mı acaba? hani Çünkü Türkiye 80 sonrasında yüzlerce, binlerce insanı içeri tıktı. Ardından DGM'ler, ağır ceza mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler falan derken hani ciddi bir adaletle ilgili sıkıntı durumu yaşanıyor ve bunun da aslında silahlı hareketlerin ciddi anlamda güçlenmesine yol açıyor olduğuna dair tartışmanın parçası bu genel siyasi af değil mi? Evet. Peki konu kapandıktan sonra niye genel siyasi af çıksın ki? İyi sordun. Veya nasıl kapanacak ve ardından yani hani bu hazırlıklı değilim buna ben bir aklım şeyde çünkü 2001'de başlamıştı yani bu yüzyılın Yeni yüzyılın ya da yeni bin yılın başında işte 11 Eylül hadiseleri oldu malum 2001'de. Ondan sonra da Afganistan'a terörü bitirmek üzere ve düzeni getirmek üzere önce Afganistan sonra da Irak'a beyaz kuvvetler olarak biz girdik. Yani beyaz Batı olarak ama henüz oralarda terörü bitiremedik. Hatta arttı biraz galiba Taliban'ın haline baksana orada. 10, 10 yıldır devam ediyor. Ya da 9 hı hı. yıldır işte. 2003'ten her yıl diye gittiğini okuyoruz ben de. Yani mesela çıkamayabiliriz de demişler Irak'tan. Hı hı. Terör bitmeyince. Ne yapacaksın? Evet, zaten Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ da gündemimizde genel af yok demiş. <gülüyor> yani toplumsal barışın bir parçası olacaksa genel var evet deriz demişti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bu açıklamada hiçbir şey bulamadım. Eleştirecek fazla bir yan bulamadım bu cümlede. Sen bulmuş muydun bilmiyorum. Kılıçdaroğlu iyi söylemiş bence. Ama buna cevap de Bekir Bozdağ AKP Grup Başkan Vekili gündemimizde gene laf yok demiş. Bu konuda sizi bilgilendireceğiz demiş zaten anayasal değişikliği konusunda da. Hoş olmuş böylece işte. E, bu arada e, açlık grevi başlamış e, Sri Lanka'da. General Sarat Fonseca eski kumandan malum birlikte yaptılar. E, bir, günde bin kişi de öldürerek. Tamil Kaplanları'na karşı savaşı kazandıktan sonra korkunç vahşi bir ayrılıkçı gruptu. Tamil Kaplanları da İlam Tamil. Hı -hı. Ondan sonra da <gülüyor> o savaşı kazandıktan sonra birlikte işte şeyle beraber Başbakanına genelkurmay başkanı. Sonra yolları ayrıldı. Önce bir toplama kamplarında topladılar Tamil halkından terör şüphelilerini bir kısmını da çok özel bir muhabirlik sonucunda The Times gazetesinden sanıyorum The Times'dı değil mi evet. Oradan Catherine Phillips'in de fotoğraflarıyla falan görmüştük. İnsanları öldürüp düzenli mezarlara koydular. O zamana kadar iyiydi. Sonra ayrıldı yolları. Şimdi Fonseca ayrı bir şey yapınca komplo suçlamasından hapse girdi. Ve içeride bulunduğu sürece de genelkurmay başkanı, eski genelkurmay başkanı şimdi muhalefetteydi ama muhalefette hükümeti yıkmaya çalışmakla suçlanıyor. Ayrıldı yollar yani. Ee, şeymiş Telefon vermiyorlarmış orada. Hı hı karısının şikayetini de Anayasa Mahkemesi oradaki dikkate almış. Böyle devam eden bir durum var. Takip ediyoruz yani. yani telefon geri verilene kadar, benim haberleşmeme imkan verilene kadar açlık grevindeyim demiş. Emekli General Sarat Fonseca. Şülanka'dan da bir haber. Onu da vermiş. Olayım ben dedim. Evet. Şimdi bu başbakanın şeye ne diyorsun sen? Üzerinde yeterince durma fırsatı bulamadık. Yani bugünkü kerpiç meselesini de anlamadık hiç. Hı hı. Ama daha önceki şeyde gazeteleri dükkan sayan zihniyete <gülüyor> yeterince yer veremedik. Erdoğan'dan bahsediyoruz. Hı hı. Ee, aslında hani bu konuda hakikaten ne denilebilir? Çok karma karışık bir hal ama... E... Şunu söylemek bence mümkün. Tapu ve Kadastro mühendisleri odasının yazısında getirilen eleştiri güçü aşağı beş yukarı getirmek mümkün galiba. Yani binaları aynı şekilde satanlar ve bunun devamı olan bir yönetim hükümet durumu var ya ortada. Neyin ne şekilde yapılacağına dair piyasa çözüm diye geçen. Evet. Bunun galiba <gülüyor> vardı. güzel girip bir nokta. Yani çok karıştırılacak, şaşılacak bir şey yok. Yani daha geçen hafta Independent'ın bir pound'a... İşte e, Rus milyarderi Lebedev. oligark Lebedev'e satıldığını verdik. Yani bu, bunları gördüğü zaman herhalde küresel olarak bunun iyi olduğunu düşünüyor olabilir mi başbakan? İrlanda'nın en zengin adamıymış Satan'da. Ona baktım ben sonra. Öyle mi? Evet. E, zaten zenginler kendi arasında takılıyor yani. E, bize zürt olarak mı çene geliştirmek? Aynen olurdu? öyle. <gülüyor> Fakat mesela şimdi diyor ki Şahin Alpay ilginç bir yazı yazdı. Zaman gazetesinde. 3-4 gün oluyor ama ben ancak okuyabiliyorum. Yani şey demişti başbakanın görüşü. Ben bu yazıları yazan gazetelerin patronlarına sesleniyorum. Ne yapayım hakim olamıyorum diyemezsin. Sen maaşını veriyorsun. Bir taraftan gelip hükümete vuracaksın. Bir yandan da köşe yazarına sahip olamayacaksın. Herkes fikrini söyler ama o insanlara da o kalemi teslim edenler. Kusura bakma kardeşim bu dükkanda sana yer yok demeli demişti bu. Bir daha böyle okuyunca insanın bel kemiğinden, omurgasından ürpertiler de gelmiyor değil yani. Üçlük açısından da. her Herkesin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Buraya gelip şikayet etme. Dükkan senin dükkanın diye 26 Şubat tarihli AKP il başkanları toplantısında. Şimdi Şahin Alpay diyor ki gazete dükkan değildir. Başlığı bu zaten. Hı hı. Türkiye demokrasisinin en ciddi problemlerinden biri medya kuruluşlarını dükkan olarak gören anlayış. Ne yazık ki gerek başbakan, gerekse eleştirdiği medya patronları ve de medyada çalışanların büyük bölümü medyayı herhangi bir iktisadi işletme, parantez içinde dükkan, patronlarını da herhangi bir iktisadi işletmenin sahipleri olarak görüyor. Bu anlayış demokrasiyle bağdaşmaz diyor. Demokrasilerde medya kuruluşları, Herhangi bir iktisadi kuruluş değildir. Demokrasilerde medya dördüncü kuvvettir. Görevi yurttaşlara doğru haber vermekten, olayların ardında yatan gerçekler hakkında farklı yorumları yansıtmaktan ibaret değildir. Burası bana önemli geliyor. Kim bilir kaç defa konuştuk ama bir kere de Alpay'ın ifadesiyle bir tekrarlayalım. İktisadi siyasi idari güç sahiplerinin Demokrasiye, kanunlara ve ahlaka aykırı davranışlarını soruşturmak ve yanlışları halka duyurmak medyanın en önemli görevidir diyor. İşte biraz önce de Miktat Bey'le de Kadıoğlu'yla da görüştüğümüz gibi yani soruşturmacı ya da araştırmacı, gazeteciler olup da işte ilafet müdürlükleri nedir, kimler nasıl yapıyor ya da kerpiç hı hı. sorusunun sonuna kadar gitmesi gerekir gazetecilerin. Yani medyanın demokratik görevlerini yerine getirebilmesi için diyor Alpay. Başbakanın istediğinin tam aksine medya patronlarının gazetecilerin işlerine burunları sokmalarının önlenmesi, medyanın gazeteciler tarafından yönetilmesi gerekir. Medyanın bağımsızlığı da patronların değil gazetecilerin bağımsızlığıdır. Yani bunun için de patronlarla gazete yöneticileri arasında meslek ilkelerine uygun sözleşme yapılması, gazetecilerin sendikalarda örgütlenmesi, Gazeteciler arasında meslek dayanışması şarttır. Medyanın denetimi ise patronlar tarafından değil öz denetimle yani meslek ahlak ve ilkelerini gözeten meslek örgütleri ve okur temsilcileriyle sağlanır diyor. Türkiye'de medya patronları ellerindeki medyayı herhangi bir iktisadi işletme yani dükkan olarak gördükleri içindir ki patronlar kendilerini gazeteci gazete yöneticileri kendilerini patron yerine koyar hale geldi. Bu yüzden patronlar ellerindeki medyayı medya dışı çıkarları için kullanmaya giriştiler. Hükümet kurup devirmeye kalkıştılar. Hükümetlere baskı yaptılar. Mülkiyet temerküzünü yani birikimini engelleyici kurallar kaldırıldı. Medyanın yarısından fazlasına sahip bir holding ortaya çıktı. Bu yüzden patronlar medyadan sendikaları tasfiye ettiler. Meslek örgütlerini denetimleri altına aldılar. Bol paralı bir medya aristokrasisi yaratıp Meslek dayanışmasını öldürdüler. Bu medya bol paralı medya aristokrasisi dediği aç açımlanamamış ama galiba pek bilinmiyor. Aklın hayalin alamayacağı rakamlarla gazete yöneticileri, yazı işleri genel yayın yönetmenleri, finan ya da televizyonlarda haber müdürleri. Hakikaten dudak uçuklatıcı, İlham Aliyev'in maaşını da katlayacak şeyler aldılar. Onu da biliyoruz. Yani diyor, bitiriyor, gazetelerin bir dükkan olduğu anlayışını paylaştığınız için olacak sayın başbakan. Medyayı kendinize yakın iş adamlarının kontrol etmesini istiyorsunuz. Bundan vazgeçin, gazetecilerin bağımsızlığını sağlayacak önlemler alın. Medya patronlarına çapraz mülkiyet, yani hem televizyon hem... Radyo hem gazete hem dergi ve kamu ihalesine girme yasağı getirin. Öte yandan demokrasi herkesin şiddet ve ırkçılık yapmadığı, hakaret etmediği sürece fikirlerini özgürce ifade ettiği rejimdir. Milli beraberlik, birlik ve beraberlik rejimi değil o da ayrı bir konu demiş. Yani iki ayrı şeyi de yani hem demokrasi hem de demokraside medyanın rolü konusunda başbakanın bir hayli... Yanlış görüşler ileri sürdüğünü ortaya koyan bir eleştirel yazıydı Şahin Alpay'ın 4 Mart'ta çıkmıştı ama ancak sıra bulabildik okuyabildik. Evet yani öyle de demiş herkesin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var diye bir biten bir yazı. Evet şimdi şeye de bakalım birkaç tane daha da haber kalmıştı aslında. Ee, yani bütün bunlar konuşulurken bir yandan da hem bunu e, Elazığ'daki e, deprem üzerinden okumak mümkün hem e, medya birlikteliği hem hem hem hem bütün üzerinden okuyabilmek mümkün. E, ama işin özü dediğimiz şey hani yapı statiği ile ilgili herhalde. memur sende onu açıklamış. Memur Sendikaları Konfederasyon oluyor Memursen. Şubat ayı için 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 912 lira yoksulluk sınırı da 2422 lira. Olarak hesaplanmış bu ay için. Ee, ya Aylık olarak ortalama e, 20 liralık falan bir ilave gerekiyor. Açlık sınırının üzerinde kalabilmeniz. Aç kalmamanız için yani Türkçesi. Tabii böyle bir şey oluyor mu diye baktığımızda e, pek de mümkün değil teorik olarak. Bir diğer e, konuysa Rum mal talepleri için 5 milyar avroluk bir plan yapılmış bile. Bu Rum mal talepleri nedir derseniz 1974 sonrası e, adaya barış götürürken bir kısım e, mülkiyet sorunları da yanında beraberinde gelmişti biliyoruz hepimiz uzun süredir de tartışılıyor. Türkiye bu konuda bir rapor hazırlamış ve e, Kuzey Kıbrıs'ta kalan eski Rum mallarının değerinin 5 milyar avro olarak hesaplandığını söylemiş. E, böyle de bir durum var maliyet hesabı yapmak üzerinden herhalde bakmak gerekiyor. Çünkü 5 milyar avro galiba e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yani bizim cepten gidecek olan 5 milyar avro. Doğru politika buydu belli ki. Ee, böyle. Bir de bu vardı. Çok uzatmaya gerek yok herhalde. İşin özü ortada. Evet. Birkaç da bu ekonomik kriz crisis... <gülüyor> yani Yunanistan'la beraber tekrar gündeme gelen PIGS diye de adlandırılan işte Portekiz, İspanya, İrlanda, Yunanistan'nın ve İspanya'nın durumlarını içeren ...bir durum var. Şimdi Portekiz'de... ...kemer sıkma önlemleri başlamış. Ya bütçe açığını... ...2013'e kadar azaltmayı amaçladığını... ...söylüyor Portekiz Hükümeti. Bütçe açığı gayri safi yurt içi hastalığının... ...yüzde sekizini geçiyormuş. Hı hı. Oysa... ...yüzde üçlük sınır var. Malum Avrupa Birliği'nde. Yani neredeyse üç katına... ...yükselmiş durumda. Portekiz Hükümeti de... E, ...ilginç bir şey... ...var bu haberde... Bakın ne diyorsun? Hızlı tren projesini erteliyormuş. Sosyal harcamaları azaltıp zenginlere uygulanan vergileri yükseltmeyi planlıyormuş. Bir de askeri harcamaları düşün, düşürmeyi amaçlıyormuş. Kamu sektöründeki ücret zamları da enflasyon oranıyla sınırlandırılacakmış. Böyle bir şey var. İngiltere'de de grevler. İngiltere yasası. Yunanistan'da hafta sonunda büyük ölçüde grevler vardı. Kontrol edemez hale geldiği haberleri yer alıyordu gazetelerde. E, aslında sadece Yunanistan'da değil İspanya, Belçika, Fransa falan diye devam eden bu e, sanki bağlantısı yok gibi. Çünkü her şey kopuyor birbirinden. Ekonomik kriz diye bir şey oldu ya küresel. Hmm. E, büyük buhram falan ondan da beter bilmem ne. Bunların hepsini konuştuk. Ardından bankaların kârları açıklandı. Biz de yolumuza devam ettik. Ama insanların durumu böyle değil genel anlamda. E, Türkiye'de 26 Mayıs'ta belki bir uyarı grevi e, ihtimali var ama e, devamlı durum şu. İngiltere için en azından son haberi verelim. 270 bine yakın e, kamu görevlisi işten çıkarma tazminatlarına sınır getirme planına tepki göstermek için 48 saatlik e, greve çıkmış durumda. Kamu ve ticari hizmetler sendikası öncülüğünde. Olan şey bu. E, Haklarını korumaya çalışıyorlar. Kazanmış hakların geri alınmasına dair tartışma devam ediyor. Çünkü kriz var. Krizin faturası nereye çıkacak? Bütün e, tek tek ülkelerde konuşulan konu bu. İngiltere'de krizin faturasının çalışanlara çıkartılması niyeti e, var. Ve bununla ilgili de işte böyle bir karşı koyuş durumu da mevcut. E, yeni sistem şunu yapacakmış. Hükümetin işine son verilen ya da gönüllü olarak ayrılanlara ödenecek tazminatın tavan miktarını 60 bin sterlin. İle sınırlamasını sağlayacakmış. Yani az parayla insan çıkarmanın e, yolunu açıyor. Kamu İngiltere'de ya da açmak için e, hazırlıklara başladı. Oradaki çalışanlar da cevap vermek için hazırlıklara başlamış gibi görünüyor. İzlanda'da da ilginç bir şey vardı. BBC'den bir haber. İzlanda halkı İngiliz ve Hollandalı yatırımcıların İzlanda bankalarında batan paralarının geri ödenip ödenmemesine ilişkin bir soruya. Ezici bir farklı hayır cevabı vermiş. Ice Save adı verilen bir banka var İzland'a buzları kurtarma anlamına geliyor ama öyle değil bu Aycelandı. O bankada mali krizde batmıştı ülke zaten iflasa gitmişti. İngiliz ve Hollanda'da yatırımcıların 3 yani 4 milyar avroya yakın 3 milyar 800 milyon avroluk bir tasarrufu da batmıştı. Seçmenlere sormuşlar bu borçları da ödeyelim mi diye. Hayır demiş <gülüyor> İzlandalı seçmenler. Evet oyu verenler ne kadar biliyor musun? Yüzde bir buçuk ödeyelim borcumuzu diyenlerin. %90. Halka sorduğumuzda demek ki önceliği öyle vermiyorlar mı? Yüzde doksan üçü hayır. ödenemez denemez Sadi dengeler vesaire değil miymiş öncelikleri halk? Değilmiş. İzlandalı öyle... değilmiş değil Evet öyle değilim. İzlanda'nın zaten başkanı da eşcinsel olduğunu açıkça mi? ortaya ha. koymuş bir insan. Yani e, bakanımız Aliye Kavaf'a göre hastalıklı bir kişi. Evet. Anladım. Bu arada bir başka garip durum da benim dikkatimi çekiyor. Hiç hoş değil. Kınıyoruz herhalde kendisini. Kınamıyoruz tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, yanlış, yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> şimdi öyle. düşündüm de ve şaka evet, İzland... şaka olarak kalsın. Kalsın. İzlanda Başbakan'ın adını da vereyim hemen. Yuhanna Sigurdad. Sigurdar Dottir. Her seferinde soyatta zorluk çekiyoruz zaten. Ama hepsinin bütün kızların soyadı hanımların dotir. dotir. Evet. O erkeklerin de sonuna bitiyor. Evet yani referandum sonuçları hükümete etkilemez iş başında kalmaya devam edeceğiz demişler. Yani bankacıların hatalarının faturası bize ödetildi diye düşünüyor İzlanda halkı. Ben onların yalancısıyım. Genel böyle bir kanı da yok değil ya. Yani daha yeni de bankalarda durum iyi. Oh oh karlara kârlar, mis mis diye haberleri de okuyup duruyoruz ya. Bende de öyle bir kanı oluşuyor mesela. Genel bir durum da olabilir yani. Sadece bir bakış açısı. Evet böyle bir karışıklık var. Amerika'da İranlı muhalifleri destekliyormuş. Yani e, orada da bir bakış açısı karışıklığı, demokrasi sorunu ve e, ayıp e, kısmısı diyebileceğimiz galiba bir şeyler yaşanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, doğrudan yani Amerika'daki vergi verenlerin ki onlar bu konuda daha da e, biliyorsunuz hassas ve kılı kırk yaran vergi veren modeli. Hazine Bakanlığı Amerika teknoloji şirketlerinden İran, Küba ve Sudan'a internet hizmetleri sunmasına yönelik sınırlamaları kaldırmış. Böylece özgürce. İnternet üzerinden örgütlenebilecek. Yani muhalif hareketleri desteklemenin yolu olarak ABD Hazine Bakanlığı'ndan para ayırarak veya e, destek vererek başka bir yerlerde internet servisi verme e, planları. Evet, ne diyorsunuz? Ya yani. yani Türkiye'de de mesela YouTube dahil on binlerce siteye giremiyoruz. Hani bize böyle de destek bize ver. de verseler değil evet, mi? Ama biz iyi çocuklarız. Için. Bizim sansür iyi sansür, hayırlı sansür. Ya yani bu epe, epey de haber kalıyor ama yani şeyi de unuttuk söylemeyi. Ne, Ahmedi Necat olanüstü bir açıklama yaptı. 11 Eylül'ün gerçek olduğunu, Uydurma olduğunu söyledi. <gülüyor> uydurma olduğunu yani Amerikan komplosu olduğunu söyledi. Hı hı. Ne diyeyim yani durumu iyi değil Ahmedi Necat'ın da. E, değil ama e, ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de durumu genellikle düşmanlıklar birbirinden uzak noktalardan çıkmıyor diye düşünüyorum ben. Hani ABD'nin durumu da çok hayırlı sayılmaz. Yani şunu söylüyor açıkça Hazine Bakan Yardımcısı Neil Wallin. İran'daki son olaylar elektronik posta, mesajlaşma ve so sosyal paylaşım sitelerinin çok önemli araçlar olduğunu gösterdi. Buna hiç şüphe yok ama mücadele eden bizler bunu konuşuyor olsak sorun yok da. ABD Hazine Bakan Yardımcısı e, bir yerdeki halk hareketini kendi çıkarına görüyorsa... Ve bunu desteklemeye kalkıyorsa üstüne üstük bu şekilde ee, destek evet. mi köstek mi bence bir daha düşünülmesi Burada gerekir. çok önemli bir sorun var ama ben çözüm üzerinde çalışıyorum. İkiz kuleler büyüklüğünde iki büyük koltuk yaptırıyorum. Psikanaliz koltuğu koridora miyiz bakalım. Oraya yatırıp herkesi tedavi edeceğim. Topumuzu. Evet. Valla koltuğu geniş tutmakta fayda var. Ee... İkiz kuleler büyüklüğünde diyorum daha ne istiyorsun? Geniş tutmakta fayda var. Daha ne diyeyim? <gülüyor> bu arada bir son dakika haberi var çıkalım. Ee, Ukrayna konsolosuna silahla zorla girmek isteyen bir kişi vurulmuş. Nerede? Türkiye'de. Türkiye'de. Ee, son dakika haberi sadece daha bu satır var. Ee, ayrıntıları artık haber bülteninde ve e, diğer kanallarda izleyebilmek mümkün olacak herhalde. Evet. Erenle. Elimizde e, birkaç haber kaldı. E, yarına ama. Yani bir kere muazzam bir araştırma çıkmış. Çok kötü. Dinozorlardan bu yana yani 65 milyon yıl öncesinden yaklaşık bu yana en büyük tür kaybı oranına ulaşmış yeryüzü. Yani ilk defa türlerin yok oluşu hızı yeni türlerin çıkmasını da aşmış durumdaymış. Bu çok bilimsel bir araştırma. Belki bunu yarın sonuçlarını da tartışabiliriz. Uzun süredir bayramlık ağzımızı açmıyorduk. Dinleyiciler de bize hasta mıdır diye düşünüyorlardı herhalde küresel yıkım konularındaki haberlerimize. Var onlar. Bir de güzel bir, e, e, yine ha, vahşi hayvanlarla ilgili de dünya e, su, parkta bir balinanın şeyini öldürmesi haberi vardı. Okuyamadık onu da. Talim kendisinin hocasını ne derler işte antrenörünü hayvanları ve bütün hem tiliyi o öldüren hayvanı hem de bütün sirk hayvanlarını serbest bırakın yaban hayvanları yabanda yaşasın bırakın diye bir Peter Singer'ın felsefeci bir yazısı var elimizde o da güzel bir de Michael Moore'dan Başkan Obama'ya süper bir açık mektubu var ...Ram Emanuel'i at... ...yerine beni getir diyor... ...sekreterini... ...üstelik çok ucuza çalışırım... ...Boğaz Tokluğuna ama hemen sevinme... ...sabah 5'te kalkacağız... ...çalışmaya başlayacağız... <gülüyor> ...ve sana demokrat olmanın nasıl bir şey olduğunu... ...anlatmam lazım diyor... ...yoksa da zaten... ...seni yargılarlar... ...sonunda diyor... <gülüyor> ...gelecek seçimde Kenya vatandaşı... <gülüyor> ...olmaktan... <gülüyor> <gülüyor> ve sosyalist olduğu için yargılanırsın. <gülüyor> Haberin olsun son şansın var. Hadi gel beraber çalışalım diyor. Öyle de güzel bir mektup var. Son dakikalar saat 10 itibariyle yıldılar tabii haliyle. Papadopoulos'un 11 Aralık 2009'da mezarından çalınan cesedi bulunmuş. Hani deliller bülteni deyip devam ettirelim diye. Cumhurbaşkanı Gül de olmuş. İlk kez de olmuş. Bakırköy'deymiş Ukrayna konsolosluğu. Üzerinde bomba olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş. Ardından vurulmuş. Saldırganın ölüp ölmediği belli değilmiş. Bu konuda ayrıntı daha yokmuş. iki kişi de sınır dışı edilmemek için. Yok üç kişi. Glasgow'da bir binanın daha doğrusu mülteci olarak kaldıkları binanın tepesinden kendilerini birbirlerine bağlayıp aşağı atmışlar. Kosova'ya dönmek yerine ölmek. İnsanların neydi neydi Evrensel insan hakları beyannamesinde herkesin istediği yere yerleşme, değil mi? Böyle bir tam söyleyemedim ama böyle bir hakları vardı. Yarın söylersin onda. Koltaya yat şimdi, uzan. Vallahi üzerimi sıkıyor <gülüyor> Evet, biz de neyle bitiriyorduk bakalım? Evet, ee, bugünü kapatmak için. Three Dog Night grubunda "Try a Little Tenderness" aslında hoş bir şarkının yeni bir yani kendilerine göre yeni bir yorum aslında o da çok eski "Try a Little Tenderness" de biraz böyle hepimizin içine huzur vermesi beklenen Otis Redding'in şarkısı, Michael Rand Alsup'un doğum günü dündü 8 Mart 1947'de. Gitaristti The Three Dog Night'ın gitaristiydi Onu dinliyoruz Try A Little Tenderness Birazcık böyle bir zarafeti Yumuşaklığı denemeyiz Üzerine bir şarkı Hepinize günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. She may be weary Young girls They do get weary Wearing that same Old funky dress But ooh she gets weary, weary Won't you try and tenderness you know she's there waiting and anticipating. Weary? Won't you try? 씩 갔지